Her ne kadar mikrofon karşısında e, olmamızın ana sebebi konuşmak, an e, kelimeler bu durum için yetersiz oluyor. E, Kral Efem ailesi olarak büyük bir acıyı, büyük bir hüznü 3 Mart 2013'te yaşamıştık. Bizim için çok zor bir gündü, çok acı bir gündü. Kral Efem'in çok büyük efsanelerinden bir tanesi aramızdan ayrılmıştı bir Mart sabahı. Şimdi yine onu 12 yıl sonra bir kez daha bu acıyı, bu hüznü yaşamış olduk. Ee, bizim ailemizden birisi tabii sevgili kralcılar. Yani bizim akrabalarımız nasıl hayatımızda nasıl bir önem teşkil ediyorsa... E, Ferdi Baba için de aynı şey söz konusu. Çünkü bizim her günümüz onunla geçiyor. Bizim ailemizden birisi tabii sevgili kralcılar. Yani bizim akrabalarımız nasıl hayatımızda nasıl bir önem teşkil ediyorsa... Ferdi Baba için de aynı şey söz konusu. Çünkü bizim her günümüz onunla geçiyor. Ailemizden birisi. Bizim babamız, bizim amcamız, bizim dayımız, bizim büyüğümüz. Bizim için çok özel bir isim, çok önemli bir isim. Kral Efem için çok önemli. Dolayısıyla biz de burada çalışan, biz de bu ekibin bir parçası olduğumuz için bizim de tabii... Şimdi burada... Ee, fotoğraflara bakıyordum Onunla beraber çekilmiş olduğumuz Kral FM'e konuk olduğu zamanlar Televizyon programında bizim Onunla birlikte olduğumuz zamanlardaki Fotoğraflara bakıyorum Duygulanıyorum tabi yani çok zor gerçekten Müzik müzik yaşantısıyla Şarkılarıyla Besteleriyle Yaptığı sanatıyla e, imzasını atmış mührünü vurmuş Büyük bir efsane büyük bir usta Allah ganigani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İşte hepimizin gücü, hepimizin kuvveti bir yere kadar. Bir yerden sonra akışa müdahale etme şansımız. Allah ganigani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İşte hepimizin gücü, hepimizin kuvveti bir yere kadar. Bir yerden sonra akışa müdahale etme şansımız yok. Hepimiz bir kuluz ve her kul ölümü yaşıyor. Ferdi babanın da süre dolmuş ama tabi kral efem olarak bizim birçok isimde olduğu gibi aynı durum Ferdi Baba içinde geçerli olacak. Biz onu yaşatmaya yeni nesile anlatmaya tanıtmaya devam edeceğiz. O her zaman bizim kalbimizde olacak, her zaman bizim gönlümüzde olacak, her zaman kral efemin içinde olacak. Çünkü o kral efemin Ana sütunlarından birisiydi Ana taşlarından bir tanesiydi Yanar yanar yanar yanar İçim yanar yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. İçim yanar yanar, yanar yanar yanar yanar Canım yanar yanar yanar Canım yanar, yanar, yanar, yanar, yanar içim yanar, yanar, yanar, yanar, ah İçim yanar, yanar, yanar, yanar Canım yanar, yanar, yanar, yanar, yanar yanar, yanar, yanar, yanar, ah İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Canım yanar, yanar. Sevgili Ali duyabiliyor musun beni? Duyuyorum herhalde. Evet. Şimdi az önce ben girişte duygularımı ifade ettim. Ferdi Baba ile ilgili Kral Efem için bizim için ne kadar önemli olduğunu... Ee, ne kadar ailemizden birisi babamız gibi amcamız gibi dayımız gibi her gün onun şarkılarıyla e, hayat buluyoruz ama tabi Afrikalı Ali için e, Ferdi Tayfun evet. Ferdi Baba yani sen de herhalde bir yakınını kaybetmiş gibisindir diye düşünüyorum. yani canımız yandı son günlerde onun çok sevilen bir şarkısı var biliyorsun geçim ee... yanan mı Şimdi ne diyeceğimi de bilemiyorum ya evet, çok, çok, çok, çok çok çok zor. Biz biz konuşarak İlten para duydum. kazanıyoruz ama bazen haberi, evet. evet. haberi duyduğumda ben ilkten öyle teyit ettim. <gülüyor> Bir de aradım. cumalivat yeğeni onu aradım. Benim ne hani diyeceğimi de bilemiyorum ya evet, çok, çok, çok çok çok zor. Biz biz konuşarak İlten para kazanıyoruz ama bazen haberi, evet. evet. haberi duyduğumda ben ilkten öyle teyit ettim. <gülüyor> Bir de aradım. cumalivat yeğeni onu aradım dedim hani yoğun bakımda devam ediyor mu yoğun bakımı o da sessiz kaldı o başa yani mi... da ağlamaya ya bilmeli olmanda kesinlikle değil mi kesinlikle değil mi? evet, kesinlikle. evet. hatta geçen bir röportajcı çağırmışlardı beni sanatçılardan konu açıldı Türkiye'de gelmiş geçmiş şu an rekor kırılmayacak kırılamayacak tek sanatçı hatta her bayram her yeni yılda e, ilk mesajı gönderen gece saat 12.1 gece o özel günle alakalı ya kandil mesajıdır ya bayram mesajıdır ya yeni yıl mesajıdır. Ferdi abiden gelirdi bana her seferinde. Artık saatime alarmımı kılıyordum yani bu sefer ilk mesajı ben ona göndereyim diye. Yani o kadar çok anımız var ki ben ya anlatamam saatlerce anlatamam günlerce anlatamam. Ee, ben de yine apayrıydı gerçekten apayrıydı. Yani şarkılarını birçok kişi tanımadan sevdiler ama biz hem kendisini tanıdık hem şarkılarını yıllarca Karın Efendi çaldık. Yani yeni doldurulamayacak. Yani birçok sevdiğimiz sanatçıyı kaybettik ama bu apayrıyor. Yani bu acısı da talif edilemez. Du bu arada biz birazdan, birazdan gezegenle yolu çıkacağız. Antalya'da hastane hastanedeymiş. Evet. Can cenazenin nerede kalkacağı, defnedileceği de belli değil ama biz e, bu gece herhalde Antalya'da hastanede oluruz. İstanbul'a gelecek mi Ali? Bir fikrim var mı? Hiç bir hiçbir şeyin bir bilgisi yok. Hı -hı. Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Bize de, de kesin bir şey söylemediler ama işte yarın bir e, işte gece arası biz varız herhalde oraya. E, Cumartesi mi olur Ali zaten... büyük ihtimalle? Cumartesiye mi kalır? Allah hiç bilemiyorum. Şimdi meslek birliklerinden bir bilgisi yok. Hı -hı. Hiç kimsenin bir bilgisi yok. Bize de, de kesin bir şey söylemediler ama işte yarın bir e, işte gece arası biz varız herhalde oraya. E, Cumartesi mi olur zaten. Ali büyük ihtimalle? Cumartesiye mi kalır? Valla hiç bilemiyorum. Şimdi meslek birliklerinden de beni aradılar. Mesam'dan da aradılar. Hı hı. E, onlar da burada bir tören yapılacak. E, onunla ilgili yardımcı olalım bizde e, diye söylediler. Bakanlıktan arayanlar var. Kültür Bakanlığı'ndan. Yani herkes şu an herkes birbirini arıyor. E, en nihai kararı ailesi verecek. Şimdi biz de bu akşam büyük ihtimalle ailesiyle görüşürüz. Hı hı. E, Krala Tamaracılığı'yla bize duyururuz. Yani biz e, bilgileri aldıkça buradan zaten aktaracağız. Siz zaten mutlaka bir e, bilgi bize aktarırsınız. Biz de o vesileyle e, evet. dinleyicilerimize aktarmış oluruz. Şu anda hiçbir şey akışı bilemiyoruz. Siz de bilemiyorsunuz. Ee, evet. Şeyde Bir tören düzenlenecek mi Ali? Yani Antalya'da falan öyle bir bilginiz var mı? Vallahi Antalya'da olacağını zannetmiyorum. Şu Antalya sadece mi? tedavi olmak için işte, hastaneye gitti. Hı -hı. Yani oradan Adana'ya mı gider, Marmaris'e mi defne olur, İstanbul'a mı gelir hiç e, bir bilgimiz yok. İşte dediğim gibi bu gece ailesiyle görüştükten sonra belki de gitmeden onlar kararı açıklarlar. Sen oradan da öğrenip yani bugün de yaktırır. bugün de belli olabilir. Evet. Pek. Çok teşekkür ederim Ali. Seni fazla ol, şey yapmak istemiyorum. Sağ ol, Başın kardeşim. sağ olsun. Allah sabır ol, versin. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ ol. Kardeşim. Yılların Evet e, az önce de söylediğim gibi bizim burada olmamızın e, ana amacı konuşmak ama e, sevgili gezegen Mehmet abi böyle zamanlarda konuşmak da zor herhalde ne diyorsun? Erdem e, vallahi yani Peyrişen'im. Tabii senin senin tabii bizim e, bizim diyaloglarımıza göre senin e, diyalogların çok çok daha fazla bizi de tanıştıran sensin. Yani sen bir akrabanı kaybetmiş gibi bir ruh halindesindir diye düşünüyorum. Ben perişanım ben perişanım yani ben inanamıyorum. Yani, ee, yani hastanedeydi görüşüyorduk yakınlarıyla da sadece bir amaçlı olduğunu söylediler birkaç gün içinde de çıkacak taburcu olacak dendi yani şu an inan büyük şok yaşıyorum atlatamadım abi akış nasıl değişti böyle yani bu kadar şey olmadığını söylemişlerdi ben Ali'yle de konuşmuştum, o da hatta yeğeniyle falan konuşmuş. ekstra biz, ne biz onun ailesiyiz Ferdi abi kral için kral ailesi için kral efem dinleyicileri için çok kıymetli eğer bugün bir kral efem varsa Erdem biz varsak Böyle bir büyük bir camia, böyle bir aile varsa bunun en büyük sebebidir Ferdi Tayfur. Biz de, bizim de var olma sebebimiz tabii. Aynen. aynen. Yani bugün biz varsak, radyomuz varsa, arabesk müziği varsa, kralasam hala Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuysa bunun en büyük paydır. Pay sahibi Ferdi Tayfur'dur. Çünkü hiçbir etkinliğimizde, hiçbir davetimizde hiçbir zaman bizi kırmadı. Defalarca konuğumuz oldu, geldi. Bir sürü konserler yaptık. İnanılmaz organizasyonlar yaptık, inanılmaz anlar yaşadık beraber. Hiç unutmuyorum mesela Gülhane'deki yaptığımız 10 e, binlerce insanın katıldığı sonrasında o Kazı Çeşme Meydanında bir milyon kişiye inanılmaz anlar yaşadık beraber. Hiç unutmuyorum mesela Gülhane'deki yaptığımız 10 e, binlerce insanın katıldığı sonrasında o Çeşme meydanında 1 milyon kişi gelmişti ya yani o yüzyıl haline geldi olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz Ferdi abimiz söylediği için biz dertlenmedik Erdem derdimiz olduğu için Ferdi abimiz söyledi. o tercüman oldu aynen <gülüyor> yani insanların hasta olanlara dertte olanlara zorda olanlara, gurbette olanlara cezaevinde yakında olanlara maddi problem yaşayanlara sevdikleriyle kavuşamayan Derdi olan kim varsa Adeta Sözüyle sesiyle Zorda olanlara Gurbette olanlara Cezaevinde yakında olanlara Maddi problem yaşayanlara Sevdikleriyle kavuşamayan Derdi olan kim varsa Adeta Sözüyle sesiyle Tercüman oldu Bizi bize anlattı Onun için onu çok sevdik En büyük özelliği sen de çok iyi biliyorsun Konserlerinde Adet abi orkestra şefi gibi. Kendisi şarkı söylemezdi. Onun sesini bastırırdı. Oraya gelen insanlar Ferdi abinin sesini bastırırdı. Ferdi abi sadece bir koro şefi gibi, orkestra şefi gibi. O sadece mikrofonu tutardı. En büyük keyfi, en büyük zevki oydu. Seyircilere doğru uzatırdı de. Aynen, aynen. Yani vallahi çok üzgünüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiç e, çok hazırlıksız yakalandık. Biz böyle bir şey hiçbir şekilde tahmin etmiyorduk, hayal etmiyorduk. Ama şey Sevgili e, abim benim, burada yani hepimizi biraz şey yapacak bir nokta var ki, e, bu da herkese kısmet olacak bir şey değil. Yani Kandil gecesi ve Cuma gecesi. Gece, değil mi? Gece, yani, bu Yani bak... bu da ne kadar duaları aldığını gösteriyor. Ben öyle düşünüyorum. Öyle hissediyorum. İşte his... bir şey var. Bazı insanlar vardır. Hani belli zamanlarda popüler olurlar. Erdem. Hı hı. Belli zamanlarda popülerliği biter. Ferdi abi e, bir süredir böyle inzivaya çekilmiş gibi görünse de hı hı. o onun kendi tercihiydi. Yani insanlar onu terk ettiği için, insanlar onu bıraktığı için, kitleler onun arkasında olmadığı için değil. Ferdi abi dün çıksaydı, evvel gün çıksaydı meydana çünkü çok tekliflerde götürdük hani bir konser yapalım bir saygı konseri yapalım, bir saygı albümü yapalım. Yani Ferdi abimizin peşini hiç bırakmadık bu konuda. Abi işte aynı Orhan Gençabay'da, Orhan abimizde olduğu gibi bir türlü bir albüm yapalım. Bütün sanatçılar senin şarkını okusun. Abi sana bir büyük bir dev, milyonların olacağı, yüzbinlerin olacağı dev bir konser yapalım. Ferdi abi biraz böyle e, her şeyi bir kenara bırakmış. Kendi tercihiydi. Ferdi abi terk edildiği için... Veya başarısız olduğu için son zamanlarda ortada görünmemesinin sebebi bu değil. O onun tercihiydi. Ben biraz kafamı dinleyeceğim. Ben biraz böyle böyle duracağım, böyle takılacağım. Anlatabiliyorum çünkü şöyle böyle her şey dibine kadar yaşanmış. Tabii daha ne yaşanacak değil mi? Hiçbir şey umurunda değildi yani hiçbir şey umurunda değildi. Tabii onun da hepimiz gibi kaygıları vardı ülkemize dair. Dünyaya çok duygusal bir insan. Evet, çok, çok duygusal, duygusal insan, evet evet. Belki de bu, bu ülkemizde yaşanan sıkıntılar problemler dünyada yaşanan problemler onu yormuş da olabilir o çok naif bir insan çok hassas bir insan işte son zamanlarda aile içinde yaşadığı bazı problemler onu yormuş olabilir yani bilmiyorum yani ne oldu nasıl hiç, oldu. Hiç dünyasını bilemiyoruz tabi evet. Ama evet. 3 3 Mart, 3 Mart 2013'te büyük bir acı yaşamıştık. Az önce ben öyle söyledim. Kral Efem <gülüyor> için çok büyük bir deprem yaşamıştı. Babamızı kaybetmişti. Evet, o da o da o da aynı ekoldü sevgili <gülüyor> Mehmet abi. O da öyle. Yani hiç öyle müstümgüzsüz şey yoktu onda da. Yani halktan biriydi, bizden biriydi. Aynı ekol Ferdi Baba için de geçerli. <gülüyor> Vallahi ne diyeceğini bilemiyorum. Yani böyle oturuyorum, bakıyorum. Zaman zaman gözlerim doluyor, sesim titriyor. Evet, çok zor bir dolayı. Çıkara çıkara ağlamak istiyorum evet. yani bilmiyorum. Evet. Yani hiçbir şey söyleyemiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim. Biz e, bize emanet onun şarkıları. Onun şarkıları e, adeta evlatları gibi. Onun şarkıları bize emanet. Biz o şarkılarıyla ile onu yaşatacağız. Bak şarkıda o, o... ne diyor Mehmet abi? Her saat başında, her ya. saat başında hatırla beni diyor ya. Biz de, ya. biz de, biz onunla varız Biz onu e, büyüğümüz bildik, amcamız bildik, babamız bildik Amcalarına, dayılarına, halalarına, büyüklerine Ferdi Tayfur'u sorsunlar Sorsunlar Ferdi Tayfur'u Ferdi Tayfur'un izdiham yaratan filmlerini sorsunlar Rekorlar kıran filmlerini sorsunlar İnsanlar bu şarkılarla aşık oldu, insanlar bu şarkılarla evlendi, birbirlerine şarkılar armağan ettiler ya, yani o kadar içimizde ki Ferda abi, o kadar o, rekorlar kıran filmlerini sorsunlar. İnsanlar bu şarkılarla aşık oldu, insanlar bu şarkılarla evlendi, birbirlerine şarkılar armağan ettiler ya, yani o kadar içimizde ki Ferda abi, o kadar o kadar damarlarımızda ki, yani o kadar o kadar üzgünüm ki şu anda. Tek şeyimiz şu biz, biz kral atam olarak bütün arkadaşlık evet. onlar da bize evlat muamelesi yaptılar evet. asla böyle kendi kendi böyle platonik bir aşk yaşamadık biz onlara aşık olduk onlar da bizi evlatları gibi sevdiler. Bu arada Orhan Baba'ya da sağlık sıhhat dileyelim o bizim çok önemli ekollerden Orhan Baba kaldı. Ona güzel ve sağlıklı bir ömür dileyelim. Onu da burada bir kez daha selamlamış olalım. Bu arada Orhan Baba'ya da sağlık sıhhat dileyelim. O bizim çok önemli... Yani onun için de çok zordu değil mi Mehmet abi? Ne diyorsun? Şimdi tabii... ekollerden Orhan Baba kaldı. Ona güzel ve sağlıklı bir ömür dileyelim. Onu da burada bir kez daha selamlamış olalım. Yani onun için de çok zordu değil mi Mehmet abi? Ne diyorsun? Şimdi tabii... Orhan evet. Baba çok hüzün tabii, hüzünlü, tabii, değil yani mi? O çünkü üç, yol arkadaş yol arkadaşı onlar üçü 3'lü. Üç, evet, Orhan Ferdi evet, Müslüm evet. üçlü. Orhan abi bence biraz sonra bir ara Öyle Orhan abi bir, bir duygularını Ya yani ben bilmiyorum. Ben de çok kötüyüm. Yani bana da şu anda şey yapmak çok zor geliyor ara, abi. Yani Ara Orhan abi Orhan abi bir duygularını aktarsın. Evet. Orhan abimiz Allah sağlık sıhhat versin. Orhan. Her zaman tabii Müslüm babamız olsun. Ferdi babamız olsun. Orhan abiye Orhan babamıza Her zaman. Bunlar bizim yok. için çok çok önemliler yani evet. bizim bizim e, güneşimiz onlar bizim suyumuz onlar yani bizi evet. ayakta tutan en önemli, en önemli etkenler e, onlar, ya Kral efem onlarla var yani Ne mutlu bize ki ne mutlu bize ki biz onları yaşarken baş tacı yaptık başımızın üstünde tuttuk her zaman da tutacağız şu anda ben dinleyicileri hayal edemiyorum yani dinleyicilerin şu an dünyanın dört bir yanında ne halde olduklarını tahmin edemiyorum. Hı hı. Sadece şunu söyleyeyim. Bir halk kahramanını kaybettik. Gelmiş geçmiş en büyük starımızı kaybettik. Çünkü bunun şundan dolayı söylüyorum. Türkiye'nin e, Erdem sen de duymuşsundur zaman zaman. Türkiye'nin için isim vermeyeceğim. Çok büyük starları çok büyük starlarının korkularından birisidir. Ferdi Tayfur ile aynı sahneye çıkıyor. Vallahi Bana muhteşem abi bir şey söyledi Mehmet abi. Bilmiyorum sen konuştun mu muhteşem abiyle Ferdi Tayfur konusunu. Yani bana dedi ki Erdem Ferdi Tayfur'u ayrı bir yere koyalım öyle dedi. Yani o şeylerini anlattı artık o şey dönemleri herhalde susadım çeşmeye varmaz olaydım dönemleri herhalde. Yani o konserleri evet, yani evet. Ferdi Tayfur bir stardı dedi Erdem. Hayır bak ne diyorum bak büyük büyük starlar çok büyük starlar biz Ferdi Tayfur'la aynı sahneye çıkmaya korkardık. Çünkü Ferdi Tayfur'un olduğu yerde on binlerce insan konserin başından sonuna kadar sadece Ferdi Ferdi Ferdi diye bağırırlar başka bir şey yapmazlar. Ferdi abi çıktığı zaman da şarkıları söylerdi. Herkesin korkulu rüyasıydı. Dev sanatçılarımız Ferdi abi'nin yanında sahneye çıktığında küçücük kalırlardı. Ben bunu bizzat yaşadım. Hı hı. Ben bunu en büyük konserleri yaptık. Gülhane konserinden bahsediyorum. Sen de izlemişsin. 1 milyon bir milyon kişi. Oraya. O zaman aramızda değildin sen. E, yok 90. onu değil değil. Ben şeyi hatırlıyorum abi. Ye, yeni Kazı Evet evet Kazı evet, evet. milyon kişi vardı. Evet. Bak 1 milyon kişi. Gülhane konserini bugün e, görüyorum. Hala kardeşim, konuşuluyor. Hala konuşuluyor. Herkes, herkes onu paylaşıyor. Herkes Gülhane Konser'i konuşuyor. Vallahi ne diyeyim yani. Eyvallah Her abi. Ee, birazdan biz yola çıkacağız. Tamam abi. Yolunuz ee, açık olsun. Herkes... Gelişmeleri yani nasıl olacak? Cenaze nerede Defnedilecek hepsini öğreneceğiz. İnşallah. Ama tekrar söylüyorum. O bedenen aramızda değil artık. Ama şartılarıyla, ruhuyla, e, bize emanet ettiği eserleriyle hep yanımızda olacak. Çok çok üzgünüz. Abi baş sağlığı diliyorum. Sana da sabır diliyorum. Senin ol, çünkü bambaşka ol. bambaşka bir abi kardeş diyalogum vardı. Çok zor bir durum gerçekten. Allah sabır versin. Allah ol. böyle özel bir günde ölmek, böyle önemli bir günde bir gecesi, Kadir gecesi gibi böyle bildiğimiz şeylerin dışında bir noktada yani öyle düşünüyorum ben. O da dualarla olduğunu düşünüyorum. Kandil gecesi. Mekanı, mekanı Allah mekanı gani, gani gani. Biz güzel mekanı, bir şekilde güzel bir şekilde anmaya devam ediyoruz. Mekan cennet olsun. Çok teşekkür ediyorum abi. Video yılı çıkıyoruz. Sen öğren Orhan abine ara, Orhan tamam, tamam. abime de selamlarımı dualarımız gidir millet. ona da sağlık Eyvallah o da o da bizim, bizim için çok kıymetli çok değerli onu çok önemli, değerli çok değerli eyvallah eyvallah şey çok... Ahmet abi ara, Ahmet abi onun kankası Evet onu da, kankası. Onu, da, onu da diyeceğim abi şey Ahmet abiyle bir konuş. Onlara evet. da dualarımızı gönder. Eyvallah. O da yola çıkıyor belki çıkmıştır bile. Biz de birazdan Ali ile Afrikalı Eyvallah arada yolunuz arada açık olsun. Başınız sağ olsun bir kez daha. Allah sabır sağ versin abi. Hayırlı sağ yolculuklar. Sağ, sağ olun tamam. var olun. Şarkılarıyla, şarkılarıyla, yaşayacağız, yaşayacağız. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Sağ ağzına sağlık. Sağ ol sağ Koklarken hatırla beni Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden Kahreder hasretin beni verimden Sen ön bu aşkın son eserinden Her saat başında, her saat başında Hatırla beni her saat başında, her saat başında bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni, hatırla beni, hatırla beni.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 Yani biz konuşmakta bile zorlanıyoruz sevgili Ata hattımızda Ata. Hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller diliyorum. Sağ olasın. Evet, hayırlı kandiller. Evet. Sağ, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hepimizin başı sağ olsun. Ee, olsun. Tabii sen Kral Efem'in e, başlangıcından itibaren e, bu radyo'nun önemli neferlerinden bir tanesisin ve Ferdi Baba konusuyla ilgili konuşacak en önemli isimlerden bir tanesi de bir damarcı olarak sensin. Kral FM'in başlangıcından itibaren bu radyonun önemli neft. Sağ olasın. Evet, Ferdi Baba. Vallahi çok... Üzerlerinden bir tanesisin. Ve Ferdi Baba konusuyla ilgili konuşacak en önemli isimlerden bir tanesi de bir damarcı olarak sensin. Sağ olasın. Evet, Ferdi Baba. Vallahi çok... üzgünüm. Çok, çok üzüldüm. Çok ee... üzüldüm. Mübarek insanmış, mübarek gecede diyorum. Allah rahmet evet. eylesin. Hem Az cuma gezegeni, hem cuma akşamı hem üç hem aylar akşamı, değil mi? Hem üç ayılarla evet. başlayan gece. Evet. Hadir, şey hadir gecesinde. Az önce sevgili Gezegeni dinledim. Anlattıklarına katılıyorum. Eee, sözcükle daha çok söylemek istediği şeyler geliyor ama yetiştiremiyor tabii haliyle. E, duygularından dolayı, duyguların yoğunluğundan dolayı. Şu an aynı durumda ben de öyleyim. Şarkaları ee, şarkıları. Biz her gün şarkılarıyla muhatap oluyoruz. Ata, bir evet. de tabi bizim için ne kadar zor bir şey değil mi? Yani biz her bizim babamız gibi, amcamız gibi, dayımız gibi ailemizden birisi. Evet. Çok, çok. Ferdi abi, Ferdi babası başkaydı. Bir abi gibi, bir arkadaş gibi, bir kardeş gibi. Güzel anılarımız oldu, güzel diyaloglarımız oldu. Evet. Hep, az önce de sevgili gezegen söyledik, bize hep derdi hep yanımızda oldu. Şimdi bana bir fotoğraf geldi yani, Ata. Bizim 2005 falan galiba. Hep beraber evet, ekip halinde evet. bir beraber o masada o, oturuyor. O, o şey şakakalleri. Evet adını, evet. Yani evet. bir arkadaş gibiydi. Evet mi? evet evet. Alçak yani, gönüllü çok. Tabii şimdi işte, biz tabii bu işe başlamadan önce Aferin Tafil falan nerelerden yıldız gibi gökyüzünde falan. Ulaşılmaz. Ulaşılmazdı, ulaşılmazdı değil mi Ata? Ama, ama yanımızda nasıldı? Tanka gibiydi. Evet ciğerli bir insandı, çok ciğerli bir insandı. Bizden biriydi. Yani çok çok Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanı cennet olsun. Biz az önce gezegen dediği gibi biz onu yaşarken de kıymetini, değerini bilenlerden dindik. Şimdi aramızda yok. Biz her zaman değerini, kıymetini bilenlerden olacağız. Burada Şimdi, olduğumuz sürece mikrofon karşısında... Şu anda yayında değilim ama inan sanki yayındaymış gibi şarkılar kafamdan geçiyor böyle, çimden geçiyor. Yarın yayın nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Şarkılarını sıralıyorum böyle. Neler neler An anı Anıları böyle film çevirdi gözümden geçiyor. Yalığımız, mabedlerim, konserlerdeki halleri. Ya bir başkaydı Ferdi baba. Ne diyeyim ya yani çok üzgünüm, bildiğin gibi değil. Evet. Çok üzüldüm. çok şaşırdım saat ola Toparlanabileceğini söylüyorlardı ama ya yani çok şey olmayacağını. WhatsApp grubumuzdan o şey gelince, doğrulama teyit gelince artık kabullenmek zorunda kaldık. Yani bazı ölümler insan kabullenemiyor. Tabii çok, çok hayatımızın çok içinde olduğu için sevgili ata yani İnde bizim değil, yani değil mi? Yani. Evet, evet. Daha gibi Evet, yani evet, evet. Hiç hiç hiç mesela hiç aydın. Mesela ben şant taşındı cenazesi zaman bak bak bak. Yani sonu yok bakıyorsun, bakıyorsun, bakıyorsun. Bir dağ gibiydi. Bak, Hiç aramızdan ayrılmayacak gibi hissediyorsun değil mi? Evet. O kadar çok muhatap oluyorsun ki çünkü. Evet. Evet. Allah galik rahmet eylesin. Amin. Mekanı Amin. cennet olsun. Nur Amin. içinde yatsın. Teşekkür Amin. ediyorum ata. Hepi, sen sen teşekkür hepimizin ediyorum. başı sağ olsun böyle bir anda bizim de yansıtmamıza vesile oldu. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Yarın da yansıtacağız da. Yani. Evet, evet. Teşekkür Bu böyle bir 24 saat boyunca evet. Ferdi babayı yanmaya devam ediyor. da, Afrikalıya da. Evet, onu da aradım. O on, o da o da olur. o da o da konuşmakta Dinledim. çok zorlandı Ata. Evet. Tabii onun için evet. Ferdi Tayfur başka bir nokta tabii. Yani o, evet. o da söyledi. Afrikalı aile olduysa bunda ferdi babanın payı çok büyük. Tabii. Tabii. Allah rahmet eylesin. Evet, Onun onunla ayrı bir diyalogu var. Evet evet evet evet evet. Afrikalı Onu Ali anlattı. Ferdi ferdi baba dediği zaman anlattı. Anlattı. Benim akrabam Sözleşiyor. akrabam gibiydi diyor. E, aynen öyle. Aynen ben birebir de şahidim zaten. Evet. Hepimiz hep Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Yani bizdeki yeri anlatılmaz. Eyvallah. Ne diyelim Allah başımız sağ olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim Hasan sağ ol. sağ olsun. Yani Am, ferdi baba sağ daha gelmez. Yok yapıyorum. yok gelmez. O bir kere geldi bir daha da gelmez. Peki. Yani. Hayırlı geceler, hayırlı kandiller diyorum. sağ Sağolun. Sağ sağ Ayrılık ne demek Bilemezsin Sen Ayrılık ne demek Bilemezsin Sen Özlemek ne demek Bilemezsin Sen Beklemek ne demek bilemesin sen aşkımızı yıkamazlar yıkamazlar ya benimsin ya toprak Ya toprağım Bir başkası Ne kelime Ya benimsin Ya toprağım sayı arkadaşlarımızdan sevgili Kaptan Şener. Ee, dostum hayırlı geceler, hayırlı kandiller diliyorum. Hayırlı geceler, Erdem'im hayırlı kandiller olsun diyelim. Başımız, başı sağ, olsun. başımız sağ olsun. Evet, e, Kral Efem için çok önemli isimlerden e, dostum, hayırlı geceler, hayırlı kandiller diliyorum. Hayırlı geceler, Erdem'im hayırlı kandiller olsun diyelim. Başımız başımız sağ olsun. Evet, Kral Efem için çok önemli isimlerden, sanat dünyası için çok önemli isimlerden bir tanesi daha maalesef bugün itibariyle aramızdan ayrıldı. Sen de tabii Kral Efem'in önemli neferlerinden birisin. Senin de bir duygularını almak istedim canlı yayında. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hemen şöyle müşahit bir yere çekeceğim aracımı. Çünkü ben bugün yayını Bursa'da yaptım. Bursa'da yayını gerçekleştirdikten hemen sonra Melis'e mikrofonu teslim ettikten sonra yola çıktım. Yavaş yavaş böyle İzmir'e istikametinde seyir halindeydim. Melis'ten ilk haberi aldım. Ee, yani yine kraldan haberi aldım. Ve e, yayını dinlerken yolda öyle bir anda bir gittim. Kaldım böyle. Aynı Melis'in o titreyen sesi gibi. Ben de tabii bir anda kaldım. Çünkü bizim için çok kıymetli böyle amiral gemilerimiz var. Hep öyle söylerim ben onlara. Onlar bizim amiral gemilerimiz. Kral Efem'in olmazsa olmazları onlar. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses sayfır şarkıları. Bizi, biz yapan, kralı kral yapan en önemli isimlerdi. Şimdi onlardan bir tanesini zaten babayı uğurlamıştı. 2013'te, 3 Mart'ta. Evet, 2013'te birlikteydik hatırlıyorsan. Yan yanaydı. Ee, onun mahşer yeri gibiydi. Ee, babayı uğurladığını inanılır gibi değildi ee, hiç bitmeyen bir e, kalabalık ve neredeyse böyle yaya bir şekilde götürdük desem yeridir evet, yani öyle gittin zincirli kuyu ya Omuzla, zincirli omuzlarda kuyu ya, omuzlarda gitti, omuzlarda gitti ve hala. büyük bir ihtimalle yine Şimdi, aynı sahne yaşanacak Şener muhtemelen çünkü e, bu coğrafyanın duygularının tercümanı olan çok önemli isimler bu isimler Tabi yol boyu dinledim sevgili Ali'yi, sevgili gezegeni Atay'la görüşme. Neyse bu arada e, bu coğrafyanın duygularının tercümanı olan çok önemli isimler bu isimler. Tabi yol boyu dinledim sevgili Ali'yi, sevgili gezegeni Atay'la görüşme. Neyse bu arada ki olduğu yol hali malum. E, ve aradaki terkifur şarkılarında hissettiğim direkt şuydu. Yoldayım. Belki Tayfun fonda çalıyor. Bu yolun hakkında zaten o veriyordu. Ee, ama bir yandan da tabii şu rahatlığı da hissediyorum içimde. Bir huzur da mı var Şener? Tabii ki. Biz şarkılarıyla ölümsüzleştirdiğimiz onlar. Onlar zaten kendileri ölümsüzlüğü yakalamışlar. Bedensel olarak... Yani fiziki, evet fiziki olarak olabilir evet. ama ruhen öyle değiller. Onlar hiçbir zaman... Yani Müslüm Baba'ya hala aramızda gibi değil Merdan. Düşünsene yıllar geçti... Ee, biz hala Müslüm babayı sanki hani bir canlı yayında bir yerde bir görecekmişiz, bir konuk kalacakmışız, bir televizyonda bir programa çıkacakmış gibi hissetmiyor muyuz? O kahkahayı duyacak, duyacak gibi hissediyoruz Aynen öyle, aynen öyle kifer Ferdi Tayfur içinde e, aynı şeyi söyleyebiliriz Ya da de ifade ettiği gibi, Sevgili Halim de ifade ettiği gibi, Türkiye'de bir rekor kırılacaksa müzik adına o rekorun sahibiydi böyle bir yanı vardı Milyonlar Onun peşinden sürüklendi Dinleriyle şarkılarıyla hayatımıza çok güzel Dokundu ve Türkiye'yi dönem Türkiye'sini En iyi anlatan isimlerden Biriydi Bu şad olsun Mekanı cennet olsun çok özel bir günde e, Böyle e, Perşembeyi cumaya bağlayan Aynı zamanda karnenin 3 e, ayların başlangıcı Evet insanların ruhu, ruhu hem daha böyle Yoğun olduğu bir günde Krallılar doğalarına Onu da dahil ettiler bu e, Şaşırdık tabi hepimiz şaşırdık Bu arada dediğim gibi yayınlarda hep paylaşıyorduk Ve iyi olduğunu haberini almıştık Bizim için de bir, Gerçekten kötü bir sürpriz oldu yani. e, Ne diyelim Çok söylenecek çok şey var Ama kelimeler bazen de kifayet kalıyor e, Bizim böyle zamanlarda Bizim mesleğimizin de Zoldu, e, evet. Ağır faturası bu ya evet. böyle de bir konuşmak e, için var Konuşmak için buradayız ama bazen bize bile konuşmak çok zor oluyor. Evet, aynen öyle. Bütün sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. E, kralın da başı sağ olsun diyelim. Kral efeme, ekibe ben gibi ben de sonradan Yayın. dahil olan, e, en son dahil olanlardan sayılırız böyle biliyorsun. Senin dışından e, de... bu yana Evet. Yeni diyorum, pardon. Evet, evet tabii senin de 15-20 yıl oldu yani şeyler yeni dediğin evet bayağı bir zaman tabii geçti sen, sen de. Sen de. Aynen öyle. Şimdi o yüzden de hani kralın da başı sağ olsun diyeceğim o daha çok önemli bir ismini kaybetti kral ailesi hepimiz yüreğimizde aynı duyguyla aynı hissedeğiz bu biz. Eyvallah Şenay. Çok teşekkür ediyorum dostum. Sağ ol, var ol. Ağzına zor sağlık. Zor program senin evet. de öyle. Evet. Zor, zor bir evet. programda. Evet. Gerçekten çok ağır, yüklü bir programda. Bana evet. da kolaylık sağlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Başımız sağ olsun. Hayırlı, Başımız yolculuklar, sağ hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum dostum. İsterdim. Ömrüm kollarında geçsin isterdim Seninle bir yuvamız olsun isterdim Ömrüm kollarında geçsin isterdim Senden başkasını nasıl severdim Sen beni bir türlü ah Bile vefası söyle nedir bu halin? Söylesem sen kendini ne sanıyorsun? Seni sevdim diye benden kaçıyorsun Söyle ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun? Bile vefası söyle nedir bu halin? Söyle sen kendini ne sanıyorsun? Söylesem kendini ne sanıyorsun? Gülerken ağlayan garibe döndüm Mutluydum birdenbire derde büründüm Gülerken ağlayan garibe döndüm Mutluydum birdenbire derde büründüm Öl desen yolunda bil ki ölürdüm Sen beni bir türlü anlamıyorsun sen yolunda bil ki ölürdüm Sen beni bir türlü anlamıyorsun Ben seni sevdim diye sen mi ediyorsun Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun Söyle vefasız söyle ne de sen kendini ne sanıyorsun? Ben seni sevdim diye sitemi ediyorsun. Ben seni sevdim diye benden kaçıyorsun. Söyleme fazla söyle nedir bu halin? Söylesem kendini ne sanıyorsun? Ben. Seni Seni sevdim diye benden kaçıyorsun Söyleme sevgili Kezban ablayı aradım ama Kezban abla e, çok şey girdi konuşmaya. Ya nasıl yapacağız falan dedi. Yani bizim görevimiz konuşmak ama Kezban abla bazen konuşmak da zor oluyor. Evet maalesef. İnanılmaz bir şok içindeyim açıkçası Erdem. Yani e, bizim işimiz evet belki e, konuşmak üzerine ama Kelimelerin gerçekten yetmediği kifayetsiz kaldığı zamanlar var İşte onlardan bir tanesi Türkiye en büyük Değerlerinden birini Daha kaybetti Yeri doldurulmaz Eşsiz bir sanatçıydı Gerçekten de benzersizdi Neviş aslına münasırdı Kral efendim için de çok önemli Yani bizim için önemini artık bütün kraltılar Biliyor zaten kralın temelidir babalarımız biz onları hakiki babamız gibi seviyoruz öyle seviyoruz ben öyle söyledim sadece. yayında bizim amcamız gibi dayımız gibi Aynen. Büyük, ailemiz değil mi de ailemiz bizim. evet bir de biz her Kesinlikle. gün şarkılarıyla muhatap oluyoruz değil mi ya öyle öyle bir şey ki sevincemizi anlat bugün mesela Ferda abinin bir şarkısını çaldım e, iki tane şarkısını çaldım da birini çalarken hangisiydi Sensin tesellim yok değil. Ne çaldığımı da hatırlamıyorum. İki şarkısını birden çaldım. Birini çalarken coşmuşum. Böyle ritimle birlikte cingüllarımızı kral cingüllarımızı ve kezvanı günlüğünü şarkının ritmine uygun basmışım. Kralızladım da birini çalarken hangisiydi? Sensin tesellim yok değil. Ne çaldığımı da hatırlamıyorum. İki şarkısını birden çaldım. Birini çalarken coşmuşum öyle ritimle birlikte cingüllerimizi kral cingüllerimizi ve Kezban'ın günlüğünü şarkının ritmine uygun bazmışım kralcılar ne yaptın ne yaptın diyorlar yani sen de orada koptun e, yani değil mi evet her her an kalbimizin banteline e, dokunuyorlar aynı şarkıyı bin kere dinlesek bin birinci de ilk kez dinlemiş gibi hissediyoruz yani bu bir mucize gerçekten e, i, i, ne desem bilmiyorum. Boşlukları çok büyük olacak Erdem. Onların devamı yok. Bu büyük acıyı biz 2013 yılında 3 Mart'ta yaşamıştık. İlk büyük Aynen. depremi. ilk büyük depremi e, Müslüm Baba ile yaşamıştık. Ben dün Teşvikiye'deydim. E, Gönül Akkor'un cenazesindeydim. Hmm. Allah rahmet eylesin. O da arabesinin kraliteleri. Sevgili Kamuran, Kamuran Akkor. Çok üzgündü, çok zor yani. konuşuyordu. Çok, ben de bizim için çok önemli Kamuran Akkor. Çok, ee, çok, onu onu yalnız bırakmak istemedim. Tabii benim de ayrı bir hukukum var ve evet. or, orada aklıma Müslüm baba e, cenazesi geldi. Nasıl bir evet. nasıl bir mahşer günü gibi. Mahşer yani gibi günü gibi. Yani o gibiydi, evet. o benim hayatımda ben öyle bir cenaze yaşamadım bu yaşıma kadar evet. öyle bir cenaze hiç görmemiştim. Evet. Ee, yani işte. Şimdi Zün... sevgi böyle bir şey elde Erdem'im sevgi böyle bir şey çok enteresan bu çok sevdiğimiz büyük sanatçılar da mütevazıydılar yani e, esas onları büyüten hem sesleri hem şarkılara kattıkları değer ve duygularıydı hem de o kadar büyüklüklerinin asıl nedeni alçak gönüllü evet, evet alçak gönüllü oluşlarıydı yani Onların o yüzden eşi yok. Ben hani hep... Ego insanı o kadar kolay yakalayabilen bir şey ki bu büyüklüğe eriştin mi böyle bir seline eriştin mi kendinde kalabilmek hakikaten çok büyük bir irade ister. Ne? Onun için o sanatçılar bizim için yeri doldurulmaz eşsiz. Ben Müslüm, Müslüm yani. babayla bir anımı sık sık radyoda anlatıyorum. Basın Ekspres yolunda onu Bakırköy'deki evinden aldık o yola girdik. Ama çok kalabalık ee, gezegene dedim ki abi bizim buradan girme şansımız yok. O da dedi ki telsimin oradan gelin Erdem dedi ön binadan girin dedi. Ee, orada beraberce ön kapıya geldik bizim kapıyı açtılar. Hı -hı. Baba bana dedi ki Erdem niye bu kadar kalabalık var dedi. Ben dedim ki ya seni, seni, görmeye, seni görmeye seni elini öpmeye gelmişler baba dedim. Ya da ne gerek var bu kadar şey alt tarafı şarkı söylüyoruz dedi ya. Ya ya. Ben dedim ki baba Biz sen, şar ki sen, sen şarkı Sen sen şarkı söylemiyorsun ki yani. dedim yani. Ben de dedim ki ona sen şarkı söylemiyorsun dedim yani. Sen şarkıyı hem yaşıyorsun hem yaşatıyorsun dedim. Vallahi yapmaya ha ha ha diye güldü. Şarkı söylüyormuş sadece Müslüm Baba. Öyle dedi. hatta gezegenin Programında misafir olduğunda da Ferda abi falan da telefonlara bağlıyorlar diye böyle Evet konuk oluyordu. Biz yayınlarına konuyor. O zaman cevap da şu oldu, işte mütevazılıklarının yine büyüklüğünü anlatmak için örnek veriyorum demişti ki programda müzik bir deryaysa. Biz daha küçük. Damlayız, damlayız. Onu birkaç kere daha söylemiş. Allah Öyle, rahmet eylesin. Evet, tabi evet. bu isimler çok önemli isimler, çok büyük isimler. Bizim için Bir de, de, de tabi müzik olur. müzik dünyası için de e, çok büyük isimler. Yani sayın, sayın meclis başkanımız, sayın bakanlarımız evet, e, hepsi, gözüvenlik. evet, hepsi, hepsi. Yani makam mevki, evet, e, onlar evet. söz konusu evet. olduğunda makam mevki yok. Mesela yani Sayın değil, da, Sayın Bahçeli mesela çok üzgündür tahmin ediyorum. Yani o başkanı da olsan evet, evet, evet, olsan yani evet. babalar evet, evet. Onlar onlar Başkan, herkese dokunan her her herkese dokunan. Evet. Çok teşekkür ederim Kezban Hanım sağ olasın. Allah Amin. Allah bu mübarek gecede. Amin. Ee, dualarımızı ederken ben bugün bir de yayında yani öyle büyük bir sevinçle çaldım ki şarkısın. dedim ki işte yeni yılda yeni haberler aldık, iyileştiğine dair. Mutluyuz inşallah nice yıllar birlikte oluruz diye çaldım şarkısını bugün gerçekten inanılmaz bir şok içindeyiz. Allah rahmet Allah rahmet eylesin. Teşekkürlerine baş sağlığı. Sağ ol. çok teşekkür ederim başımız sağ, sağ olsun. ]leriniz. Teşekkür ederim. Yolum oldurdun. İçimdeki seni. Göra Altyazı M.K. Ferdi Baba onun içinde çok önemli çok özel bir ses ee, nasıl anlatılır nasıl konuşulur bilmiyorum ee, böyle bazen biz konuşmak için buradayız ama bazen de konuşmakta çok zor oluyor gerçekten gerçekten bizi başı sağ olsun özellikle yani ben şoktayım herkes gibi şoktayım arayan arkadaşlarım oldu ben de o arada başka bir telaş içerisindeydim Gerçekten hepimizin başı sağ olsun özellikle. Yani ben şoktayım. Herkes gibi şoktayım. Arayan arkadaşlarım oldu. Ben de o arada başka bir telaş içerisindeydim. Ondan sonra dediler ki Ferda abi. Öyle şey yok dedi ya öyle bir şey olmaz. Hani iyiydi diye biliyorsun. Herkes gibi biz de. Evet öyle haber Felda geldi. Ferda abimizin iyi olduğunu biliyordum. Sonra Ala abi aradım ben. Ali dedim ki abi böyle böyle bir şey duydum dedi ki harbi doğru. Yani inanın bazen hani sosyal medyada böyle şey Dolaşıyor, oluyor. Dolaşıyor haberler. Oluyor evet ya. evet. Gerçekten de. Ben de öyle olması için çok dua ettim. Bir yakınlığı kaybetmiş gibi bir ruh hali değil mi? Gerçekten öyle. Çok harip yaşamıştıklar anılar hatıralar. O kadar çok şey var ki ya. Bir de biz her gün onun şarkılarıyla yıllardır... Birlikteyiz. Bizim için çok önemli bir isim. Kral Efem için. Yerde. Kral Efem'in e, en önemli yapı taşları. Yani o üçlü. Tabii ki birçok isim var. Birçok sanatçı var. Bizim için hepsi önemli. Hepsi baş tacımız ama tabii ya yani bu, bu üç ismi e, ayrı bir noktada tutuyorum ben. Yani o babalar onları anlatması, ifade etmesi çok zor. Bir, Gerçekten öyle. Bir Aynen. büyük. Boynu boynumuz. Yani derlerdi, diyorlardı. E, hep söylüyorduk işte boynuzluk şarkıları kralı gerçekten o bir kraldı yani bir büyük depremi e, 2013'te yaşamıştık sevgili evet. Afrikalı Ali geldi hoş geldin Ali başın Ali, sağ olsun tekrar evet Ali geldi onlar Antalya'ya gideceklerdi ama programda bir değişiklik oldu herhalde şimdi Ali anlatacak bize Ali abi evet Ali abi evet. zaten ben de ilk, ilk Ali, Ali abi aradım evet Ali eee evet. Tabii 2013'te de bir büyük acı yaşamıştık. O da bizim için e, çok zor bir gündü. Müslüm Baba'nın vefatı. Evet. E, bu, bu da işte aynı noktada, aynı büyük acı, aynı büyük hüzün e, anlatması, ifade etmesi çok zor. Tarihi yok Erdem. Tarihi yok. Ali abi aradığımda gerçekten bana ya yok böyle böyle bir şey. Bu, bu da işte aynı noktada, aynı büyük acı, aynı büyük hüzün. E, anlatması, ifade etmesi çok zor. Tarifi yok Erdem, tarihi yok Ala abi da gerçekten bana ya yok ve harbi öyle bir şey yok ya. Uyucu çok istedin, çok, çok istedin ya. öyle bir şey de mi ve biz vallahi ilk onu aradım, meşgul çalıyor dedim Allah herkes Ala abi arıyor yani gerçekten ben de Ala abi aradım e, yani ilk onu duymak istedim Ay, duymak istemedim aslında hani yalan olduğunu duymak istedim harbi başımı sağ olsun dedi böyle bir içimden bir şeyler çok da gitti ya. Ya inanmak yanılsı gelmiyor gerçekten. Ve biz her gün bu şarkıları çalmaya dinlemeye devam edeceğiz bir de. Ya biz onu zaten yaşarken kıymetini bilenlerden. Evet evet Allah'tan sevgili gezegen de az önce onu söyledi. Biz çok müşteriiz o konuda. Biz gerçekten orada etme konusunda sevgi saygı konusunda e, elimizden gelen bütün gayreti gösterdik başta. Ve ve e, Ali abim de hak verecektir ki son zamanlarda da gerçekten Ferda abimizin şarkıları da hani Ferda abimizin şarkılarını bilmeyenler de vardı işte de herkesin birinde olma baya acayip bir yerde zirvedeydi zaten gönlümüzdeydi öyleydi de ama o son zamanlardaki o şarkılarını bir arada böyle herkesin bilmesi herkesin duyması ve böyle mübarek bir gecede nokta ya... var ki Harbi e, o e, en azından duaların ee, Ferdi Baba ile ilgili iyi ya. dileklerin yerine ulaştı. Hem Kadir Gece, e, çok, Kandil çok olması, var. hem cuma akşamı olması, hem üç ya. ayların başlangıcı olması. Bu da ya. ne kadar özel bir yerde, kalplerde, çok. gönüllerde, dualarda nasıl anıldığını, nasıl yad edildiğini gösteren önemli bir ayrıntı. Öyle Değil ya, Herkese gerçekten en büyük tesellimiz yani inan onu düşündüm ya. Allah'ım dedi ne kadar kısmet, yani kalbi temizmiş kısmet. yani. Mübarek bir gecede en sevdiğine kavuştu ya Rabbi dedim yani ama. Evet. Hem de cuma Allah akşamı. Bizi boynu bıçak bıraktı. Bizi yani bizi boynu bıçak bıraktı ya. Yok Allah. Yani. Allah ganicedir rahmetlisin. Mekanı cennet Amin. olsun. Teşekkür Allah, ediyorum. E, ailesine. Amin. Serdiva baba sevdimine. E ben sabırlar gözü Amin. Başımız sağ olsun herhalde. Ali abime de buradan selamlar. Sağ ol. Onun da, Onun, da selam. sağ Onun da çok selam. Onun da çok selam. başı sağ olsun. Eyvallah. Sağ, sağ ol. Baş sağlığı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler. Hayır, sağ, sağ ol. Sağ Sağ ol. Ali senin sesini niye duyamıyorum? Burada biz bir hatalı bir şey mi yaptık? Yok. Yok gelmiyor. Mikrofonların hepsi açık ama başka bir şey daha yapmamız gerekiyor mu sevgili Ali? Onda bir şey var. Jakı çıkmış. Neden mikrofon açık olduğu halde ses alamıyoruz, ona bakıyoruz. Dur bir kontrol edelim. Şimdi. Bu şehrin geceleri Bitmeyen bir şarkıdır Bu şehrin geceleri Hep seni hatırlatır Bu şehrin geceleri Eyvah bazen olmayan sabah bu şehrin gece Erdem oradan sesimi duyamadım ama buradan sesim duyuluyor. Evet. Şöyle ben tekrar... Gelmiyor mi, benim mi? Evet sesim. geliyor şu anda. Şimdi geldim. Hangisiymiş? Tabii tabii. Şu mikrofondan geliyor ses. Ya, tamam. Sen otur Ali oraya. Sen bugün duyguları Öyle ifade edecek en önemli kişi sensin burada. Anlamlı bir günde, özel bir günde ee, haberi alacağım. Hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Şimdi Bugün gezegenle konuştuk akşamüstü. Biz yola çıktık aslında. Yoldan döndük. Antalya'ya gidiyorduk hastaneye. E, cenazeyle alakalı neler İşlemleri yapılacak çalışıyor. işlemlerle alakalı ama e, yarın sabah İstanbul'da olacak e, cenaze. E, yarından sonra da herhalde ne hafta sonu olur. büyük ihtimalle defne olacak galiba öyle görünüyor. Ailesi öyle bir karar almış. Valla çok üzücü. Az evvel telefonla senle bağlandığımda da söylemiştim. E, Ferdi Tayfun'un benim hayatımda çok ayrı bir yeri var. Radyoculuğa ilk başladığım an itibariyle e, hayatımda olan ve e, son dakikaya kadar hala hayatımın e, birebir e, yanında olan çok kıymetli, çok değerli, Türkiye için çok önemli, çok değerli bir insandı. E, annem bile aradı beni yani düşün Yapma Ali ne? başın Başla. sağ olsun diye annem bile aradı. Yanına ya nasıl kaybetmiş gibi değil mi Ali? Ya, Yakın, işte onu diyorum, ya, anlatacak. Bir baba gibi, bir evet. amca gibi, bir dayı yani gibi. Yani gerçekten çok sevdim, çok değer verdiğim bir sanatçıydı. Yani sanatçılığı bir yana e, tanıdıktan sonra, tanıştıktan sonra insanlığı, alçak gönüllülüğü e, gönüllü. gönüllü bana var evet. hangisini bulacağımı evet. böyle e, şaşırmıştım. E, Gülhane Parkındaki konserlerden mi bahsetsem, evine gidip bizi misafir ettiğinden mi bahsetsem? Az evvel bir e, haberci arkadaşım aradı TGT Haber'den de o sordu bana e, en son ne zaman görüştün diye. E, en son te, hastaneye yatmadan evvel yani bir ay bir buçuk ay evvel en son telefonda görüşebilmiştim. Telefonu çünkü ondan sonra kapalıydı kendi telefonu. Yeğeniyle sürekli irtibat halindeyip zaten görüşüyorum ben. Geçtiğimiz yıllarda 4 ya da 5 sene oldu sanırım. Bir şarkı yani bir ay bir buçuk ay evvel en son telefonda görüşebilmiştim. Ee, telefonu çünkü ondan sonra kapalıydı kendi telefonu Yeğeniyle sürekli irtibat halindeyim Zaten görüşüyorum ben ee, Geçtiğimiz yıllarda e, 4 ya da 5 sene oldu sanırım Bir şarkısını okumak isteyen bir sanatçı dostumuz vardı ee, işte Ferdi abi ulaşamıyoruz ee, Şarkısını okumak istiyorum nasıl ulaşacağım diye Benim yanımda da e, Telefonda aradı O kapattı ondan sonra başka bir e, Yine bizim camiada tanınan sevilen bir abimiz var O aradı yine telefona cevap alamadılar bana dedi ki Ali ararsa telefonu açar kesin dedi. <gülüyor> dedim abi aramayayım şimdi sonra arayayım ben. Rahatsız etmek istemedim. Yok sonra. olur da açarsa şimdi yanımda iki tane çok ünlü insan iki tane ünlü Onları değerli kırmış kıymet... kırmış olacak. Evet yani. dedim ya şimdi Mahçup, açar olur. Mahcup. Dedi ki bir tane sattı ya bizim telefonumuzu açmayan senin telefonunu mu açar dediler bana. Öyle deyince dayanamadım aradım. İkinci çalmada Ferdi abi telefonu açtı. Ferdi aşırı böyle. "Efendim Ali." diye böyle çok Hı. sert bir giriş Sert aradım. konuşurdu. <gülüyor> yani e çok üzgünüm gerçekten çok üzgünüm şarkıları e, ayrı e, dinlendiği zaman ayrı bir e, insana işte son günlerde biliyorsun bir diziden dolayı evet, e, popüler olan bir şarkısı var e, Şahin Kendici tarafından okullan bir şarkı son günlerde gündemde biz bu şarkı tabii yıllarda, yıllardır çalıyoruz e, Türkiye gerçekten çok büyük bir sanatçısını kaybetti Türkiye'de rekorları kırılamayacak bir sanatçıyı maalesef kaybetti ee, Kral Efem'in e, kurulduğu yıldan bu yana Kral Efem'e çok büyük katkısı olan çok bütün organizasyonlarda çok... bizim evet birlikte. evet kesinlikle yani biz o alanları doldurduysak stadyumları doldurduysak meydanları doldurduysak e, Ferit Ayfur'un e, sayesinde doldu o alanlar o meydanlar ne bileyim yani böyle e, beni ilk tanışan da burada gezegendir. Ee, ben Kral ilk başladım. Nerede tanıştınız Ali, o şeyi hatırlıyor musun? Tabii tabii i̇lk, evin, ilk, evinde tanıştık ilk. ilk. Tarabya'da tanıştık ha. evine beni gezegen götürdü. Ee, Nasıl an... hissettin Ali o, o, o şeyi bir anlatır mısın ya bize ya? Şimdi... İlk, i̇lk Ferdi Tayfur'la tanışıyorsun yani. Bahsetti. Tabii Kimiz yani isim, o zaman 20'li yaşlardayım. Ha. Gencecik bıyıkları yeni terlemiş. Ha. Ferdi Tayfur'a böyle tabiri caizse kaba bir tabir olacak ama manyak hayranı olan bir gencim. Radyocuyum ha. bu arada Kral Efem'de çalışıyorum. Ee, gezegen beni aradı dedik Ali Ferda abinin yanına gidelim mi dedi dedim abi gidelim mi ne demek yani, nasıl bir soru ha yani o sokağa girdiğimde ilim ayağım titremeye Yapma başladı yani. çünkü oraya girerken diyorum ki ya bu yoldan geçerken işte bu ağaçlar Ferda abi her gün görüyor işte bu kaldırım taşlarının üzerinden her gün yürüyor kapısını gördüm de dedim ya Ferda abinin kapısı bu mu her gün dedim bu kapıyı açıp içeriye giriyor daha tanışmadan evvel sen kurguyu yaptın tabi ya içeri girdik ee, kapıyı zaten o açtı ben içeride kapıyı açar açmaz gülerek böyle hoş geldiniz çocuklar dedi. Böyle elim ayağım boşaldı zaten. Yani çok büyük bir duygu değil mi? Ee, elini öptüm. Gezegen tanıttı beni. Ee, Kırıl efendi yeni başlayan arkadaşımız bu arada Ferdi'cidir. Ali e, Ferdi abi dedi. Aa öyle mi dedi gel bakalım falan oturduk. Ee, Konuştun mu sen Ali? Tabii. Yani, yani, Muhabete girebildin tabii, mi? Tabii canım evet. ya, zaten 3 kişiyiz kimse yok. Ha başka kimse yok. Tabii. Ha. E, hatta karnınız aç mı dedi. Biz abi işte yemek yedik falan bize zorla dışarıdan köfte söyledi. Hı -hı. E, yemek yedik sonra çay demlendi. Çay içtik. 2 ya, saate yakın otur, konuşmuşuzdur. Hiç unutmam yani o ilk tanışma anını. E, ondan sonra tabii sonra defalarca görüştük. Tabii çocuklarını anlatacak bir şey. Tabii yani, ya he? bir sürü bak ben Değil de sana mi? şunu söyleyeyim. Benim hayalim işte evleneceğim zaman nikah, nikah şahidim iki kişiydi. O iki kişiden biri oydu. Evet Ferdi Ayfur'da. Tabii o olmazsa böyle hayal kırıklığına uğrayacaktım ben. Ya, i̇lk gittiğimde davetiye götürdüm. Ne demek dedi ya? Ne demek oğlum dedi. Tarihi söyle dedi. E, Ve geldi benim Hı -hı. nikah şahidindir Hı -hı. yani Ferdi abi. Bende yeri ayrıdır. Hı -hı. Yani paylaşırken elim gitmedi. Az evvel bir paylaşım yaptım benimle olan birçok fotoğraf var onlardan birini de paylaşmaya ilim varmadı ee, bir tane fotoğrafını buldum paylaştım yani boğazda insanın düğüm düğüm oluyor nasıl anlatacağını neler anlatacağını böyle şu an e, bilemiyorsun ama o kadar çok anım var ki bugün hatta ben bir e, dün mü ya da bugün mü gördüm bir fotoğraf gördüm Barış Manço o da e, ölüm yıldırımı sanırım aha, Barış Manço'nun e, ilk çalıştığım radyo 93 yılında e, ilk tanıştığım ünlü sanatçı da Barış bu arada ya. tabii ki Mesela onun fotoğrafını gördüğümde de böyle çok etkilendim, duygulandım. Bizim için tabi ayrı bir şey var Barış abinin. Evet. Bizim şeylerimiz... Ama Ferdi abiyle olan muhabbetimiz yoktu ama o mesela ilk tanıştım durak. oydu. Bugün onun işte ölüm yıldırımı diye fotoğrafları böyle önüme düştüğümde hiç aklımın ucundan bile geçmezdi. Akşamda Ferdi abinin ölüm haberini alacağız diye. Ee, Birçok arayan oldu, mesaj yazan oldu, cevap veremedim yani. Harbi e, evet. bile dedi ilk dedi Ali abiye sordum dedi. Yani o kaynağı bu işin şeyi öğrenebileceğimi ilk... paylaşmak istemedim ben yani. E, haber piyasaya düşmeden evvel geldi haber bize ama ben en son şu Cuma abiye ulaştım yayınine ona sordum dedim böyle böyle bir haber var zaten ağlamaktan bir şey anlatamadı bana e, o an işte haber aldıktan sonra kesin emin olduktan sonra çünkü biliyorsunuz bizim camiada çok bu haberler çok evet, değil sosyal medyada e, genelde çok genelde ünlü sanatçılarla dinli. alakalı ölmeden evet, öldü ölmeden öldü diyorlar Hı -hı. E, onun için yani ne bileyim e, bu arada gezegen de geliyor yolda biz onda yola çıkmıştık aslında Antalya'ya gidecektik. Ee, bizim camiada çok bu haberler çok evet, gelmiyor sosyal medyada e, genelde ünlü çok ünlü sanatçılarla geniş. alakalı ölmeden evet, öldü ölmeden öldü diyorlar Hı -hı. Ee, onun için yani ne bileyim bu arada gezegen de geliyor yolda biz onda yola çıkmıştık aslında Antalya'ya gidecektik. İşte Antalya'da ne yapılacak, oradan buraya mı gireceğiz? Törenlerde gideceğiz? olmaz i̇şte şimdi. E, i̇şte evet. Adana'ya mı girecek, Marmaris'e mi, İstanbul'a mı diye öyle bir... Adana var mı Ali? Yok biz öyle tahmin ettik. Yani. Var mı öyle bir şey? Yok öyle bir şey Adana yok, İstanbul'da Adana. olacak ama tören yarın de... netleşecek. Tö Törende yarın, Akışı da... yine belli yarın... olacak ama İstanbul'da defnedilecek. Aile kabristanı varmış çünkü burada. O netleşecek zaman da biz buradan kralcıları Hı. duyuracağız. Hatta belki yakınları sosyal medyadan da e, duyururlar. İyi, iyi, iyi, iyi, ama yani. büyük bir ihtimalle cumartesi ee, ikindi yani, evet. olacak. He. E, ama ne yarın şimdi e, ne diyeyim bir şey anlatacaktım ama makine onu unuttum bu arada e, o fotoğrafları diyordun fotoğrafı paylaşmak he, yani e, arşivimde yüzlerce geldi. fotoğraf var Ferdi ile alakalı bir ara bir televizyon programı bu arada şu var benim için gerçekten çok gurur verici bir olay. Ferdi Tayfur'un adı o gün e şu geliyor falan. Evet, mesela mi? Orhan Gencebay konuk olduğunda Gezegen Mehmet'i çağırmışlardı. Hmm. İşte Ferdi Tayfur konuk olacağı zaman beni aradılar. Dediler böyle böyle hani benden haber yok bu arada. Giden hmm. o sanatçı. Sürpriz, evet, sürpriz hayatında önemli olan kişileri çağırıyorlar. Beni aradılar dediler ya Ferdi abiyle alakalı anlatacak bir şeyler var mı? Dedim binlerce şey var. Dedim Türkiye'de en çok mektup olan Radyomuzda Kral FM'de Ferdi Tayfur'dur dedim. Bana dediler ki hatta getirebildiğin kadar mektup getir. Dedim valla bir çuval iki çuval kas çuval istiyorsanız getireyim ben oraya hatta bir, bir çuval mektup götürmüştüm. Ee, orada e, yaptığımız bir program vardı. Onu hatta geçtiğimiz aylarda sosyal medyada da paylaşmıştım ben. Ee, Ferdi abi Türkiye'de gerçek bir çuval iki çuval kas çuval istiyorsanız getireyim ben oraya hatta bir, bir çuval mektup götürmüştüm. Ee, orada e, yaptığımız bir program vardı. Onu hatta geçtiğimiz aylarda sosyal medyada da paylaşmıştım ben. Ferdi abi Türkiye'de gerçekten kırılamayacak rekorlara sahibidir. En çok sevilen şarkıların e, mimarıdır. Gerçek bir sanatçıdır. E, şarkı sözleri vardır. Yapmış olduğu şarkı ya, e, can veren kan veren e, yorumu vardır. E, Birçok sanatçının taklidi çıktı ama Ferdi taklidi bile çıkamadı. Çünkü e, apayrı bir tarzı vardı. Ferdi Tayfun'un apayrı bir şey vardı. Yani Yok, belki vardı. ses olabilirdi Ali. Söz ve müziği ne yapacağız? Evet. O, hani Onları nasıl yakınından geçeceksin? Yani Onun bir yakınından geçebilecek usta var mı? O, o sözleri yazabilecek, o besteleri yapabilecek. Hem de yorumlayacak. Evet. Hepsi birden e, Ferdi Tayfur böyle oluyor. Bu arada Ferdi Tayfur en iyi anlatacak kişilerden bir tanesi Ahmet Selçuk İlkan'dır. Ama yoldaymış Ali aradım. Aradım mı? Aradım uçaktayım Erdem dedi. He. Yani şeye gidiyormuş herhalde. E, Antalya'ya gidiyormuş. Şu anda katılamam dedi şey. Anladım. Aslında muhteşem an. abiyle. Evet. Ben arşık gibi... gezegenle konuştuğumda o da ben... şimdi çok şey bir duygudur yani öyle tahmin ediyorum. Evet. Çok hüzünlüdür Orhan Baba. Ya biz Üsün... en son gezegenle yine beraber e, da çok Zara'da vardı. E, Ahmet abi de vardı ama Selçuk İlkan. E, bir yemeğe gittik. Ferdi abi Levent'te bir yer açmıştı. Bir lokanta açmıştı. Çok küçük böyle butik bir yer. Çok duyurusunu yapmamızı istemiyordu aslında oranın. Orada yemeğe gittiğimizde bir fotoğrafım var. Sağ tarafımda Orhan Gencevay, sol tarafımda Ferdi Tayfur e, oturuyor. Ferdi abi Levent'te bir yer açmıştı, bir lokanta açmıştı. Çok küçük böyle butik bir yer. Çok duyurusunu yapmamızı istemiyordu aslında oranın. Orada yemeğe gittiğimizde bir fotoğrafım var. Sağ tarafımda Genç Gencevay, sol tarafımda Ferdi Tayfur e, oturuyor. E, Ronaldo ile Messi evet, gibi yani. Evet. da o ortamda bulunmuştuk. E, o zaman sağlıklıydı tabii ki. Evet. E, Orhan Gencebay da yine yanımızda aynı şekilde. Allah ona uzun ömürler Amin. versin. Sağlık, sıhhat versin. Allah sağlık sıhhat versin. Yani o çünkü mesela Müslüm Baba cenazesinde de Orhan Baba çok kötüydü Ali. Ferdi Baba da çok kötüydü çünkü onlar yol arkadaşı. Evet. Yani özellikle üçünü ayda tutuyorum. Tabii ki Kral Efendi'deki bütün isimler bizim için çok önemli. Hepsi başlayacak ama bu üçü evet. ayrı bir kategori. Şimdi Ferdi Baba'nın gidişiyle de Orhan Baba'da bir hüzün vardır, bir duygusallık vardır diye düşünüyorum. Yani o Kesinlikle. Değil mi? Bayağı... Onlar hiçbir zaman kendilerini zaten rakip olarak görmediler. Evet. Ya Birbirleriyle aynı ortamda bulunduklarında evet. saygıda kusur evet, Bak Ali hiç unutmuyorum bir gün Savaş Ay arabeski konuşuyordu. Ferdi Baba'yı bağladı. Ben de izliyorum programı. Ferdi Baba dedi ki benim anlatacaklarım buraya kadar. Bundan sonrasını ustamız, abimiz Orhan abi devam etsin dedi. Onu dedi şey alın dedi. Arabeskle ilgili konuşmanın devamını noktayı koyacak kişi Orhan Gencebay'dır dedi. Bunu söyleyen de Ferdi Tayfur Ali. Mesela çok iyi gitar çalardı Ferda. Öyleymiş evet Ali. Çok... Bestelerinin çoğunu gitarla yaparmış. Öyle mi? Tabii. Aa onu bilmiyordum. Ya ne? bu dinlediğimiz bu arabes şarkıların e, belki de hemen... Hep alt yapısı ama bir albüm zaten sırf gitarlı değil mi Ali şeyler? Son dönemler He. onu yaptı ama yani ben bir ara sohbet ederken. Yani o bana... bende özlediğimler falan gitardan mı çıkmış? Tabii hadi? yapma ya. Tabii, tabii çok iyi gitar çalardı ve ev, evinde gitar vardı zaten. Klasik gitar. Tabii. Klasik, Klasik İspanyol gitar. gitar Bağlama da vardı, değil mi Ali? Şeyler. Son, son dönemler onu yaptı ama yani ben bir ara sohbet ederken yani bana... o ben de özledimler falan gitardan mı çıkmış? Tabii. Hadi? Yapma ya. Tabii, tabii çok iyi gitar çalardı ve ev, evinde gitar vardı zaten. Klasik gitar. Tabii. Klasik, Klasik İspanyol gitar. gitar, gitar Bağlama da vardı evinde. Bağlama da çalardı zaman zaman ama abi mesela ben biliyorum bestedelerin çoğu deri gitarla yapıyorum. Ali dedi. özel bir şey sorabilir miyim ya? Mesela durup dururken bir şarkı birden şey yaptığı oluyor muydu Ali? Ya şarkıların birçoku yok öyle değil de yani ben mesela şey... sorardım ya derdim abi bu yani... Embolu nereden çıktı hani işte radyoculuk başladığım dönemlerde Embolunun çıktığı dönemlerde 90'lı yıllar evet e... Ahmet Selçuk İlkan'la beraberdi sanırım tam e... şu an hatırlamıyorum ama şu hikayesi şöyleydi e... klip nasıldı Ali klip, klip, çok güzel bir vardı ya var klip da et Yalnız, et o şarkının saniye. çıkışı şöyle e, dedim ki, abi nereden esinlendin yani nasıl böyle bir giriş yaptın bu bir şarkı var Geniş kanatların ufkunda siyaha açılan. sanat müziği ha. E, yani böyle bir girişli bir şarkı yapalım. İşte o şarkı o dönemlerde çok popülermiş. E, Dindelermiş o şarkıyı. Yani ondan esinlenerek mesela öyle bir giriş yapmışlar o şarkıya Bu kade senin şerefin en mu olduğu. İşte geniş kanatların ufkunda siyaha açılan. Sanat müziği şarkısı. Evet. Abi ses şarkı. Evet. Evet, evet. Ha, e, Ondan esinlenerek. Öyle yapmış. bir giriş yapıyormuş. Tabii. Önce. Yani her şarkının bir hikayesi vardı, yaşanmışlık vardı şarkılarda ee, bir gün şeyi hatırlıyorum, ee, Fon'un da sahibi biliyorsun Ferdi abi. Ben aradı yıllar evvel. Dedi ki Aliciğim dedi, gel bir çocuk buldum dedi buna. Sanatçı mı? Evet. Bunu dedi çok güzel bir şarkı bulduk dedi. Ee, benim fikrimi sordu. Böyle zaman zaman işte klasiklerle alakalı Dinletiyor. gider konuşurduk filan. Dinledim. Dedi ki abi hani ben ben içinde yolda giderken de hayal kuruyorum ya diyorum acaba hani ikinci bir Ferdi Tayfur mu doğacak? Ee, i̇ntizardan da önceydi galiba. yanlış mu yok Su Ali? Tabii tabii. He? Yani hepimizin tanıdığı bir adam yani. Öyle bu. mi? Tabii. He. O ara dinledim ben dedim abi ben hani böyle arabes bir şey bekliyorum dedim. Ama bu dedim hani senin tarzın da değil. Ama dedi şarkıları nasıl? Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Murat Kekili mi? Tabii. Yapma ya. Yani Ferdi abinin ilk bulut böyle. 95 falan mı yani, yani acaba? Onda çıktı. İntizardan başka... önce. Tabii tabii. Onda çıktı başka firmaya mı gitti ee, ben çıktı diye hatırlıyorum çünkü çalmıştım ben ee, Ferda abi bana vermişti şarkıyı Ondan sonra yani böyle belirli bir Kısa bir sürede başka bir firmeye geçti Diye hatırlıyorum ben ondan sonra şarkı zaten patladı Mesela İntizar'la alakalı da onun şarkılarını da ben Sen de ne dinliyordu mesela Neyi seviyordu? Valla yabancı müzik dinlerdi. Allah Allah sen sanat müziği, türkü falan yok mu? Ya onları dinlerdi ha. ama yani ha, böyle... Mesela Neşet Ertaş mı, Barış Manço mu öyle bir isim var mı aklında kalan Ferdi Bala Baba'nın mı? Valla onu sevdiğim... hatırlamıyorum çok böyle şeyde yapmış olmayayım ama çok hatırlamıyorum ama yabancı müzik dinlediğini dinledi. çok çok tabii. Plaklar vardı mesela evinde onları dinlerdi. Plakları dinlerdi. En sevdiği yemek? Onu bilmiyorum o kadar. Öyle bir diyalog oldu mu? <gülüyor> Yok, Biz gittiğimizde işte ilk onunla beraber yediğimiz yemek köfte e, ekmek, köfte piyaz bize ısmarlamış. İlk tanıştığımızda e, ne kadar oldu? 95 30, yılı. 30 yıl oldu. Tam 30 yıl oldu. Tam 30 yıl olmuş. E, Gülhane Parkı konserlerimizle alakalı yaşadıklarımız var. Böyle yağmurlu bir hava sunuculuğunu ben yapacağım. E, erkenden gittim. Hava yağmur ama nasıl yağmur? Öğlen saatlerine gittim ben bu arada. Onu da çok anlatıyorlar ya Gülhane konserini. Hem yani, de nasıl? He? Yani şimdi Gülhane parkının atmosferi herkes... şöyleydi. E, sahnenin olduğu Ağaçlarda ön bölüm. falan diyorlar hani. mi? Ön bölüm 50-60 bin kişi alır. Gülhane parkının tamamı 250-300 bin kişi alır. Fertayfur konserlerinde tamamı doluyordu. Yani rakam bilemiyorlar. Bu arada hani konseri nasıl izlersin? Görebildiğin yerde izlersin, uzakta olsan hani bir yerden kö görüyorsunuz köşede. Ferdi konserleri sesini dinlemek için gidiyorlardı. Yani çünkü önde olmanın imkanı öğlen Öğlen doluyordu. Öğlen saatlerinde o 50-60 bin kişilik yer doluyordu. Akşama doğru 70-80 bin kişilik yer doluyordu. Sana 100 bini geçiyor. 100 bini geçiyor. Tam rakam bilmemiyor ama. Ağaçlarda falan insanlar varmış öyle. Tabii, anlatıyorlar. Gidenler benim tanıdıklarımdan da var tabii, da. Ağaçlar falan... e, orada işte ben birkaç konserlere sunuculuk yapmıştım. Böyle bir şansım da olmuştu. Ee, işte o yağmurlu olan günde Akşama kadar yağmur hiç kesilmedi. İnsanlar öğlen saatlerinde geldi, ıslandılar, üzerlerinde ellerinde şemsiye yok. Ee, çoğu da böyle işte normal montla gelmiş, ceketle gelmiş, Sırı sıklamalı olan o hayranları, o sevenleri konser bitene kadar, gece yarısına kadar da oradalardı. Ya böyle bir sevgiseli yok. Radyo konuk alırdık biz eski çalıştığımız basın ekspresi yolundayken, sudiyomuza kapılar ee, insanlar böyle kapının önünde kurya girerlerdi. Için. Sonra da arabasını takip ederlerdi. Bir gün sohbet ediyoruz evde. Dedim ki Ferdi abi dedim ya. Nasıl dedim ya bu kadar böyle popüler olmak, herkesin sevdiği bir insan olmak. Dedi ki Alicim dedi ben de de açık cezaevinde yaşıyorum. Niye abi dedim? Dedi ki bir yere gidip oturup bir susunlar. Allah kimseye dedi bu turşilerden eksik, eksik etmesin ama yani böyle kafamı dinleyeyim, manzara seyredeyim, gideyim sahilde deniz kenarında oturayım yapamıyorum. demişti. Ajla Pekkan Pekkan'la röportaj yapmışlar. Ali en büyük hayalim Marmara'ya binmek demiş Acda Pekkan. En büyük evet. hayat hayat yani Marmaraya binemiyor Ali. Her gün milyonlarca insanın bindiği Marmaraya Hacı Pekkan binemiyor. Evet. Yani tamam eyvallah. Önlüsün. Çok güzel bir şey ilgi, alaka, sevgi ama he, bazen de zor yani. Tabii iç dünyasını bilemiyoruz onların evet. da neler yaşadığını ama. Yani Kral Efendi'nin yeri ayrıydı Ferdi abimizde. Kral Efendi'den bir çok, zaman çok akan sular dururdu. Biz hiçbir zaman kırmadı. Hiçbir organizasyonda. Evet. Hayır bu lokantalar falan da dahil Ali. Evet. Yani biz restoranlara açılışa gidiyorduk. Canım, Onun abimiz, haricinde abi. biz konuk olarak almak istediğimizde hiçbir zaman bizi kırmadı. Hep geldi ve her geldiğinde. Akan sular dururdu, biz hiçbir zaman kırmadı. Hiçbir organizasyonda. Hayır bu lokantalar falan da dahil Ali. Evet. Yani restoranlara açılışa gidiyorduk. Onun haricinde biz konuk olarak almak istediğimizde hiçbir zaman bizi kırmadı. Hep geldi ve her geldiğinde bizi onur etti. Bir gün hatta bir e, televizyon programına gitmiştik beraber Ali hatırlıyor musun? Ha, Allah mesleşki evet, programı vardı. Evet, orada bile mesela biz onur etmişti. Tabii tabii, bizi sahneye çağırdı şey. Önünde oturmuştu. Şey dedim onu ben böyle arıyordum işte bayramda arıyorum, seyda'da arıyorum. İlk arayacağım Sanatçı. İşte bayram mesela yayındayım, hemen ilk yayına başlarken Ferda abi'yi arayıp yayına ben. Bir gün aradım dedim ya Ferda abi dedim ya. Ee, bizim de dedim sevenlerimiz hayranlarımız var bazen dedim böyle bazıları sıkıcı oluyor hani kızıyorum dedim içimden bir şey söyleyemiyorum ama dedim Allah'ını seversen söyledim bak bana kızıyorsan ben dedim hani seni aramayayım böyle dedi oğlum sen dedi manyak mısın dedi ya sen dedi benim dedi sil silah dedi kral efemde nasıl abi dedim ya sen dedi benim kılıcımı dedi orada dedi, sallıyorsun ben dedi senden sen benim askerimsin diyorsun ben dedi senden bukar mıyım sana kızar mıyım dedi evet. müsait olmasam telefonu açamam dedi geç dönerim dedi yarın dö ararım dedi ama dedi sen dedi benim silah müsün? Ama Ali bir şey söyleyeceğim yanlış anlama da yine bu Ferdi Tayfur'un büyüklüğü ya. Yanlış evet abi. Yok yanlış ben ona anlamada. da bak onun yani şunu söyledim. Ben Tayfur olsam, ben Ferdi Tayfur olsam böyle düşünmem. Bak şöyle bir konu. Onun da alçak gönüllüğü. Konu da geçti aramızda. Ee, zaman zaman arardı beni şarkılarla alakalı, başka şeyler alakalı falan. Bazen sohbet etmek için de arardı. Yani bundan bu 7-8 sene, dertleşmek 10 sene evvelden tabii dertleşmek için de arardı beni. Ee, bir gün dedi ki ya Ali dedi. İyi hoş dedi. Benim şarkılarımı çalıyorsun ama şu eski çok eski şarkılarımı dedi çalma dedi. Abi dedim hep onlar istek alıyor dedim. Dedi ki Ferdi Fondan çıkanları çalamadı dedi. Onun öncekileri çalmadı dedi. Bana bir faydası yok dedi o şarkıların. O zaman telifler falan yeni çıkmıştı. İşte telif yasalarından biliyorsun sanatçılar hmm. Bir gelir elde ediyorlar. Hem dedi ki kayıtlar kötü. Çok kötü dedi. Yani orada okumalar kötü. Kayıt kötü. O zamanki şartlarda daha önce yapı bunlar yapılabiliyor. 50 yıl önce. Evet. Ee, yani o konuları biraz hassas yani. Böyle inlediği zaman beni arardı. Neyse. Evet. Allah orada gari, gari gari Mehmet abim de geldi. Evet. Bu sünnetlerin dili olsa, bu mikrofonların dili olsa, evet, konuşsa, abi, yani olsa. yaşanan anıları. Abi böyle gel istersen sen ya ben öyle geçeyim. Fark etmez ya, sen kulaklık yok mu? İşte orada kulaklık yok onun için. Seni böyle alalım sen istersen. Sen geç, sen, sen böyle gel abi. Evet. Yani gel. Evet. Bu yan, bir yandan da Ferdi Tayfur şarkıları çalıyor. Bu arada Gezegen Mehmet. Uzun yıllardır mikrofon. Evet. Abi boş gel. başımız sağ olsun duramadım yani perişanız hepimiz perişanız bizden daha perişan olanlar da vardır onu da söyleyeyim şu anda radyoları başında olan grubette olan darda olan, zorda olan, sıkıntıda olan hasta olan acılar içinde olan bizden daha perişan olanlar da vardır onu da söyleyeyim şu anda radyoları başında olan, gurbette olan, darda olan, zorda olan, sıkıntıda olan, hasta olan, acılar içinde olan, bu şarkılarla teselli bulan, e, birçok insan, e, ben böyle durup durup, ağlıyorum yani, ne söyleyeceğimi bilemiyorum, nelfer ablayla konuştuk, dedim, abla hani dedim, hani dedim yani, eee, toparlamıştı, eve gidecekti ne oldu dedim, o ağlıyor, ben ağlıyorum perişanız Ali ne diyeyim yani şok oldum, hala bu şoku üstümden atlatamadım çünkü hepsi bizim için çok kıymetli bütün sanatçılarımız çok kıymetli ama Ferdi abi benim için çok özel, eğer bugün bir gezegen Mehmet varsa bugün bir Kral efem varsa, Kral efem hala Türkiye'nin en çok dinlenen radyosuysa bugün biz varsak bunun en büyük sebeplerinden birisidir. Nedenini anlatacağım şimdi. Ee, Ali'cim ben biliyorsun Ferdi abiyle kraldan önce tanıştım. Daha ortada kral falan yoktu. Haber geldi. Dalaman Sahil FM'de program yapıyorum. Yerel bir radyoda. Yıl 92. Bir Şimdi hani şu an yıkmıyor mu? Şu anda yıkıyor. Şu anda şarkılarıyla yıkıyor. Ya bugün Ferdi abi uzun süredir ortalarda yoksa biraz önce Erdem'le de onu konuştuk. Bu onun tercihi yani o kendi kararı bu. Ya yani popülerliği bittiği için falan izdivaya çekilmiş bir insan değil. Sen de çok iyi biliyorsun Ali. Onun hiç öğretle mühretle hiçbir işi olmayan her şeyi yaşamış, her şeyi tatmış bir insan. Neyse e, gittim. Sen de çok iyi biliyorsun Ali. Onun hiç öğretle, öğretle hiçbir işi olmayan, her şeyi yaşamış, her şeyi tatmış e, bir insan. Neyse e, gittim saile şeye, e, havalimanına. baktım karşımda ben böyle on, onlarca insanla böyle koruma ordusuyla bir dev bekliyorum. Ahmet Selçuk İlkan yanında Ferdi abi ikisinin de elinde birer tane valiz iki kişi karşılarına çıktım böyle zangır zangır titriyorum bir devle bir halk kahramanıyla elimde de bir kayıt cihazı böyle telefon gibi Ya yani titriyorum zangır zangır titriyorum heyecandan şunu söyleyebildim hatırlıyorum o günü dedim ki ben işte Dalaman Sahil FM'de program yapıyorum Ferdi abi seninle röportaj yapabilir miyim dedim böyle yürüyor bu arada durmuyor bu arada ben onun peşinden gidiyorum böyle bana bir baktı tamam dedi bana Ali Ahmet abi yıllar sonra şunu söyledi bana dedi ya ben dedi o gün sana tamam dediğine inanamıyorum yani na anlatıyorsun. Hani nasıl geldin ki dedi ya yani nasıl bir duyguyla geldin ki dedi tamam çünkü hani böyle Ferdi abi gidiyor yani ben peşinde sürükleniyorum ortamda müsait değil yani havalimanı insanların kalabalığı... Hayır havalimanında şöyle bir şey var ortalık gürültülü evet. bir böyle sakin bir yer bulmaya çalışıyorum delireceğim elimde kayıt cihazı Ferda abiyle röportaj yapacağız oradan birisi geldi bizi bir odaya soktu Bir küçük bir odaya oturdu yarım saat falan bir röportaj yaptık odada da bir gürültü var hiç unutmuyorum o gürültüden dolayı böyle deliriyorum yani niye ben sessiz bir yer bulamadım altta böyle bir makina sesleri falan geliyor o yarım saat içinde ne yaptığımı bilmiyorum ee, sadece şunu biliyorum Ali ayrılırken dedim ki Ferda abicim Ahmet abicim bir gün dedim sizin karşınıza çok daha büyük bir radyoda çıkacağım dedim ve sarıldık ayrıldık gitti aradan bir, bir sene geçti ee, Ferda bile bir daha tabii karşılaştık bir araya geldik dedim ki ben sana söz vermiştim dedim Ferda abi bak ben senin karşına çıktım ilk etkinliğimiz Ali çok iyi Ali'nin hafıza hafızası benden çok daha iyidir ilk Ferda abiyle evi anlattı Ali abi. Evi, ha, evi. O, evet İ, ilk şey köfte ekmeği anlat. O konserden sonra galiba değil mi Gülhane konserinden? Hayır, i̇lk defa uzun hiçbir şey yok. Arabiyesini Arabiye sahile gitmişsiniz. O oraya bir giriş evet. sahnesini anlattı inanamazsınız zaten. O yollardan. Tabi, da, ondan önce tabii geçişi... tabi benim e, diyaloglarım başlamıştı. Yani bir de şöyle bir şey var. Ee, Dalaman sahil FM'de çalışırken e, onunla röportaj yaptığım için böyle bir oradan kaynaklı bir şey de var. Bir bağlantı da var, çok iyi. Ee, şunu hiç unutmuyorum. Ali çok iyi hatırlar onu. Gülhane'de bir konser yapacağız. İlk defa, ilk defa Kral Efem bir etkinlik yapıyor. Günler öncesinde amansetik İstanbul'a 50 bin ağaç konseri. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi organize ediyor. Sanatçıların hiçbirisi para almadan geliyor. Hepsi ücretsiz gönüllü geliyorlar. Çünkü bizim yaptığımız konserlerde hiçbir zaman sanatçılara para, ortada bir para konusu olmadı hiçbir zaman. Evet. Tabii şöyle de bir olay var. Bu konserin başarılı olabilmesi için önce bir devi getirmek gerekiyor. Evet. İlk e, gittiğim sanatçı, Ali sen evet. beraber mi gitmiştik? Beraber. İlk Ferdi abi. için Ferdi abi de hep bir şey yapar bana, takılır. <gülüyor> Mekanı cennet olsun, onlar içinde yazsın. Hatırla, Orhan... Orhan abini niye getirmiyorsun? Orana, ya diyorum Ferdi abi Orhan abi şarkı söylemiyor. Orhan abi geliyor mu? Orhan abim geliyor mu? Şimdi ben onu çağırıyorum. Hep böyle takılır bana kızar biraz da böyle. Orhan abini de getir hadi, hadi Orhan abini de getir. İşte Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibi bir şey de var tabii. Ya diyorum ki Or şunu söyleyeyim ya Ferdi abi Orhan abi Canlısı şarkı abi söylemiyor. Yani Orhan abi, abi bu arada her konser sonrası e, toplantımıza yemeğimize katılıyor. Yani her bir konser yapıyoruz konserden sonra bir yerde hep beraber yemek yiyoruz o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı o da katılıyor birlikte yemek yiyoruz sohbet ediyoruz yemeklere geliyor ama şeye gelmiyor konsere gelmiyor değil mi Ali? Ali'ye dedim ki bak şu anda mesela A Haber'de bizim Gülhane konseri gösteriliyor şimdi evet. A Haber'den aradılar Ali'yi aradım Ali dedim hani sabah saat 10'da 11'de gitti. Dedim hani git de bir bak. Evet, onu ben, anlattım abi. Yağmurlu, yağmurlu gün ediyorsun değil mi? Abi? Evet, yok yok bir dakika dur sabah daha erken. Ali'yi gönderdim. Ben de yayındayım. Ali'ye telefonla bağlandım. Ali dedim hani nedir durum orada? Akşam saat Erdem konser akşamsa Yağmur, yayın. Yağmurlu gün ediyorsun değil mi? Abi? Evet, yok yok bir dakika dur sabah daha erken. Ali'yi gönderdim. Ben de yayındayım. Ali'ye telefonla bağlandım. Ali dedim hani nedir durum orada? Akşam saat, Erdem konser akşam saat 19'da 20'de. İnsanlar mı var o saatte? Oturulacak alan, konser alanı ağzına kadar dolmuş. Sabah. Ali dedi ki abi dedi burası dedi, ağzına kadar dolu. Dedim nasıl dolu? Daha konsere var 10 saat. Abi dedi burada yani izdiham var. Neyse akşam oldu. Yani ben, ben sunucuyum. Konseri sunacağım. Beraber sunacağız. Ali falan hep beraber. Şeye gidemiyoruz. Konser alanına giremiyoruz. Gülhane Gülhane olalı çünkü ilk defa Kral Efem'le birleştirdik bu işi biz. Yani daha önceden de konserler yapılıyordu ama Kral Efem'le birlikte günlerce anons eee erden bir izdiham Abi oraya gidenler var. Ağaçlarda insanlar varmış. Evet. Ağaçlarda. Evet. Kuşlar gibi. Bir izdiham. O konser kayıtları şu anda YouTube'da var. Ee, kralcılarımızdan ricam girsinler. Ee, YouTube'a girsinler. Ee, Ferdi Tayfur Gülhane konseri yazsınlar. Kral FM yazsınlar. Ali az önce 250-300 bin kişi dedi abi. Yani... Ee, Gülhane ağzına kadar. Yani konser alanı değil. Gülhanenin tamamı. Bütün park. Ferdi abi de zaten her zaman konserlere ambulansta falan geliyordu öyle hani normal bir insan gibi gelmesi mümkün değil. Kılık, kılık değiştiriyordu ya. bazen kılık, kılık değiştirerek. Dikkat çekmiyordu o gelen arabanın camları filmliyse ama çıkarken Hı. büyük kaç birkaç tane ambulans gelirdi böyle peş peş Hangisinde olduğu belli olmasın Hı. diye. Cumhurbaşkanı şey gibi Amerikan Cumhurbaşkanı. Evet <gülüyor> ambulanslardan bir tanesi de çıkardı. Orada çok güzel konuşmaları da var. Biraz sonra onları da e, yayınlarız dinletiriz. Sonrasında yaptığımız yine bir sürü konserler var işte yine e, Ali Samiyen stadında yine Baktan ortalık yıkılmıştı. En son biz e, bir araya geldik. Bir lokantaya açmışlardı şeyde Levent, evet, evet. Orhan Gencebay vardı beraber. Bir şeye gitmiştik biz geçmiş olsuna gitmiştik. Ferdi abi yine bir rahatsızlığı vardı. Orhan abi, Zara, evet. sevgili Ahmet. Polat, Ahmet, Ahmet abi. Polat vardı. Yani. Evet. Bugün yine hiç unutmuyorum. Bak aklıma geliyor böyle çok anımız olduğu için böyle e, zaman zaman aklıma geliyor. Tam yeri hatırlamıyorum ama abi sen hatırlayacak mısın? Bir gün bir yerde buluştuk. Ferda abinin işe çıktı acil gitmesi lazım. Yeni bir tane de bir araba almış. O zaman bu e, tam otomatik vitesliyle böyle... Arabası evet, Alman, Alman marka. arabası var. Evet, Alman hatırladım. marka bir araba. E, otomatik vitesli değil, normal vitesli değil. Debriyaj yok ama vitesi atmanız lazım böyle tık tık. E, şimdi Mehmet abi hemen direksiyonu geçti, evine bırakacağız abi hatırlıyorsan arabayı. Sen arabaya bindin, <gülüyor> birinci vitese diyor, <gülüyor> araba bağırıyor falan. O ara Ferda abi aradık dedik, abi bunun hani vitesi otomatik debriyajı yok ama... Bu araba bağırıyor gitmiyor. Dedi ki Elinizle de gitmeniz lazım. Ufak bir ilacı bir arabası vardı abi, hatırlıyorsam. Evet. Yani. Şimdi tabii e, yani Ferdi abi eşe benzeri olmayan bir değer. Hep söylüyorum o konsere çıktığı zaman bir de ilginç bir huy daha vardı. Ali iyi bilir onu. Kendisini anons ettirmezdi. Ben de hep anons etmek isterdim onu konserde, hep şey ile çıkardı yani onun en büyük keyfi böyle şarkı girer, önce şarkı girer, Gülhane konserinde şarkı girsin ben çıkayım dedim, abi yok ben seni anons edeceğim, yok öyle bırakamam ben seni, anons ettirmiyordu yani direkt şarkı girecek, şarkıdan sonra, şarkıdan sonra böyle onun bir şeyi vardı, öyle bir ritüeli vardı, o ritüeli biz bozduk yani kral olarak bozduk. Yani güzel bir fiyonk yapmışsındır. Ee, Cumhuriyet konseri 1 milyon kişi. Zeytinburnu Kazlı Çeşme Meydanı'nda. 1 milyon kişi. Yani şükürler olsun ki Erdem biz Ali'ciğim e, biz onu baş yaptık. Başımızın üstünde tuttuk. Değer verdik. O da Hala çok değer verdi. Karş karşılıklıydı. Yani Müslüm Baba'da olduğu gibi e, sayısız bir kere konuğumuz oldu. Radyoda programlar yaptık. Çok güzel anılarımız var. Evet. E, şükürler olsun. Yani Allah'ıma şükrediyorum. Böyle insanlarla, böyle değerli, kıymetli, değerli insanlarla, e, kıymetli sanatçılarımızla biz bir araya geldik. Yani kralcılarımız sayesinde. Torunlara anlatacak hikayeler var. Onlara anlatacak. Biz İnanılmaz. bunlarla beraberdik. Aynı atmosferi paylaştık. Aynı havayı teneffüs ettik. Şimdi tabii bir kere şunu çok iyi biliyorum. Hani Ferdi abi de Müslüm Baba da Orhan abi hep böyle abi evet. saygı gösterirler hep derler yani böyle o hatta bir, bir programda Orhan abiyle ilgili bir soru soruyorlar Ferdi abi diyor ki ya bir dakika yapmayın diyor ya Orhan Gencebay varken bizim diyor yani, yani böyle çok da böyle alçak gönüllü ama şunu söyleyeyim şimdi Orhan abi konser yapmadı eee meydanlara çıkmadı ama Ferdi Tayfur hani konser evet. konusunda hep söylüyoruz. Bugünün dev sanatçılarının en büyük korkusuydu. Ferdi Tayfur'la konsere çıkmak. Şimdi öyle bir videoda dolaşıyor bu arada sosyal medyada son evet. günlerde. Ee, ismini vermeyeceğim ama şu anda Türkiye'de star olan şu fant bugünün dev sanatçılarının en büyük korkusuydu. Ferdi Tayfur'la konsere çıkmak. Şimdi öyle bir videoda dolaşıyor bu arada sosyal medyada son evet. günlerde. Ee, ismini vermeyeceğim ama şu an böyle Türkiye'de star olan işte fantazi arabes dalında popçu e, sanatçılar e, Ferdi Tayfur'la çıktıkları konserlerde Ferdi Tayfur'u anlatıyorlar. Bir tanesi diyor ki ya Ferdi Tayfur'un önünde e, sahne almak her baba harcı evet. değildir. E, şimdiye kadar gördüğüm gelmiş geçmiş en büyük konserleri ben Ferdi Tayfur'la yaptım evet. diyen şu an çok ünlü olan sanatçılar var. Bir de benim şey de dolaşmış bir ara böyle e, Ferdi abi konserlerde en az yorulan Ferdi Tayfur'dur. Ferdi abi evet. şarkı girer, şarkıya girer ve ondan sonrası yani konser verip de şarkı söylemeyen tek sanatçı. Evet. Mikrofonu, uzatır, Mikrofonu uzatır, vatandaş söyler. Yani 7'den 70'e bizim işte radyocuda ilk başladığımız dönemlerde işte 50-60 yaşındaki bir yetişkin abimiz de dinliyordu. 20-25 yaşındaki bir genç de dinliyordu. Şu 10 yaşındaki bir çocuk da Ferdi dinliyordu o dönemler. Şimdiki nesil tabii ki artık böyle o kafada pek değiller ama yani bir, bir 70'li, 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda 7'den 70'e herkesin dinlediği, en az bir tane, iki tane şarkısını ezbere bilen bir nesil yetişti yani. Üç kuşak yetişti hatta Ferit Ayfur'la. Ben hatta geçenlerde çok çok önemli olan, önemli bir konumda olan bir beyefendiyle tanıştım. Hiç aklım ucundan geçmez Ferit Ayfur hayran olacağım. Bana tut ki ya Ferit Ayfur'un şu şarkısını dedi bana çalar mısın? Dedim abi nereden biliyorsunuz dedim onu. Ben dedi şarkılarını saymaya başladı. Takır takır takır takır. Ferdi Tayfur'u... yönetim kurulu başkanı e, Ferit Şahenk. E, o da mesela çok... Onun ben hangi şarkıları dinlediğini çok iyi biliyorum. Zaman zaman istekler yapar. Ve çok iyi bir Ferdi Tayfur hayranıdır. Kendisi özellikle çeşme şarkısı...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 Evet, e, Sayın Ferdi Tayfur için cumartesi günü saat 12'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası ikindi namazını mütav ben Yeniköy Aile Mezarlığı'nı defnedilecekmiş. E, e, cenaze namazı ikindide kılınıyor, Yeniköy Aile Mezarlığı'nı defnediliyor. E, cumartesi günü saat 12'de de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir e, tören e, yapılacak, düzenlenecek. Biz bunu tabii ki e, çok şekilde duyuracağız. dinleyicilerimize paylaşacağız. Erdem'ciğim istersen şöyle bir şey yap. E, senden rica evet. ediyorum. Ben uzun zamanda tabii radyo programı yapmadığım Merhaba. için biraz böyle bir sen gel buraya. E, şey yapalım. Yani canlı bağlantılar alalım. Evet. Tabii tabii. Yani dinleyiciler asıl bizden daha çok konuşması gereken Erdem. Dünyanın evet. dört bir yanından Türkiye'nin her noktasından 0-212-304-03-33, 0-212-304-03-33, ee, telefon numaramız 0-212-304-03-33, telefonlarınızı bekliyoruz. Ee, canlı yayında konuşmak isteyen e, Ferda ile ilgili duyguları, düşünceleri, anıları olan dinleyicilerimiz e, arasınlar, ayrıca 0533-781-7575 0533-781-7575 Whatsapp numaramız ee, Buradan da e, mesaj yollayabilirsiniz. E, arayın. Sizin duygularınız her şeyden önemli. Çünkü e, onun arkasındaki dev sizsiniz. Vatandaşımız, milletimiz, şoför arkadaşlarımız, esnafımız, sanatkarımız, köylümüz, çiftçimiz, gurbetçimiz, emekçimiz derdi olan sıkıntısı olan herkes arasınlar Ferda bir anlatsınlar kısa kısa onların duygularını öğrenmek istiyorum alo alo alo duyuyor musunuz beni Evet. iyi akşamlar sesim geliyor mu buyurun geliyor başımız sağ olsun öncelikle isminiz önemli buyurun buyurun canlı yayındayız İyi akşamlar başımız sağ olsun gerçekten Çok teşekkür ederim Yani duygularımızı ifade etmek düşman Başımız sağ olsun Can. öncelikle isminiz önemli galiba. Buyurun buyurun canlı yayındayız İyi akşamlar başımız sağ olsun gerçekten Çok teşekkür ederim Yani duygularımızı ifade etmek düşman da zorlanıyoruz. Nereden arıyorsunuz? Çanakkale İzine'den Kadir ben Kadir Çelik Evet efendim. Ferdi Baba ile ne zaman tanıştınız? Ben Ferdi Tayfur'u yaklaşık 10 yaşından beri dinlerim Ailenizden Gerçekten, mi? Aileniz... Evet babam da kendisinin çok büyük hayranıdı Çevremdeki insanlar, Hani o zamanlar arabalarda tape'ler, kasetler vardı Aha. Onların kasetlerini büyüdük Biz onların şarkılarıyla büyüdük ile büyüdük Ferdi Tayfur'un Gerçekten bu ıı, Türkiye'ye gelmiş geçmiş En büyük sanatçılardan tüm zamanlarda yani En büyük seslerden birisiydi Ferdi Tayfur çok üzgünüz. Eyvallah. Başımız sağ olsun. Sağ başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı kandiller diliyorum. akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ Sağ ol, Sağ, ol, sağ ol. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başımız sağ olsun öncelikle. Cumhuriyet'in. Amin inşallah. İsminizi öğrenebilir miyim? Hasan Ali Balta. Hasan Ali Bey nereden arıyorsunuz? Konya'nın Bozkır ilçesi. Evet. Ferdi Baba neler ifade ediyor sizin için? <gülüyor> Vallahi yaşam titilim. Yani ben e, duyduğumdan beri ağlıyorum. Ne zaman tanıştınız Hasan Ali Bey Ferdi Baba ile? Çocukluğumda belki 5-6 yaşlarında. Kimden geliyor? Babanızdan falan mı? Aile, evet, aile, evet. Aileden mi geliyor evet. Ferdi Baba? Evet. Rahmetli Babam da çok dinlerdi. Allah. Kasetleriyle büyüdük, plaklarıyla Öyle. büyüdük. En sevdiğiniz şarkısı? Vallahi tüm şarkılarını seviyorum. Tüm şarkılarını. Hepsini seviyorsunuz? Hepsini hiç ahiret etmem. E Plaklarım mevcut elimde. Öyle mi? Ne kadar güzel, evet. ne kadar güzel. Başımız sağ olsun, Allah sabır evet. versin. Çok teşekkür evet. ederim katıldığınız için. Canlı yayında Çıktık. Şu anda yayındaydık zaten Hasan Ali Bey. Canlı yayında konuşuyoruz şu anda. Evet. Yani ben çok üzgünüm. Çok... Kendim ben elektronik Her gün Karal Efendi'ni. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Başımız sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Alo. Alo. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun evet. İsminizi, isminizi bahşeder misiniz? Mustafa Alkan ismini. Mustafa Antalya. Bey nereden arıyorsunuz? Antalya. Antalya'dan. Evet. evet. Ferdi Baba ne ifade ediyor sizin için? Nasıl bir duygu? Nasıl bir his Ferdi Baba? Valla benim için müzik yani müzik kaynağı ve hayat. Ne zaman tanıştınız Ferdi Baba'yla? ile? Yani ben Aşağı yukarı sizin yaşlardayım, yetiş doğumluyum. E, 13-15 yaşlarından bu yana dinliyorum. Kimin vasıtasıyla ve aileden mi? Yok, e, bu hani e, Amerikan filmlerindeki radyolar vardı ya, oral diye benzer bir e, radyoda e, başladık. Hangi şarkı hangi şarkıyla başladınız Ferdi babaya? Vallahi hangi şarkı hatırlamıyorum ama bütün şarkılarını hepsini seviyorsunuz. Sizin için, derim, sizin için, sizin için özel bir şarkısı var mı? Vallahi bir özel şarkısı. Ya yani şu şarkı benim hani, için ayrıdır yedi. Evet. Yani Emoğlu. Emoğlu'nun çok seviyorsunuz. Evet. evet, evet. Eyvallah, çok teşekkür ederim katıldığınız Biz için. Ederim. Başınız sağ, sağ olsun tekrar. Bundan yaş. Alo, alo. İyi akşamlar. Duyuyor musunuz beni? Hemen başka bir dinleyicimize bak. Alo. Alo iyi günler. Sağ olun. İyi akşamlar, i̇yi, iyi akşamlar sağ olun. Hoş geldiniz. Ey, hoş buldum. Ee, Başımız sağ olsun. Sağ olun. Hepimizin cümlemizle. İsminizi, isminizi öneleyelim. Ayşe Yarıktaş Isparta. Isparta'dan arıyorsunuz. Ferdi Baba'yı evet. çok seviyorsunuz. Evet. Ne zamandır dinliyorsunuz Ferdi Baba'yı? 75 senesinden beri. Maşallah. 50 yıldır. 50 yıldır. 50. 50. 50 yıldır evet. Maşallah. Nasıl tanıştınız Ferdi babayla? Biz ben onun filmleriyle tanıştım. Evet, e, siz esas evet. o filmlerin çok yoğun olduğu zamandasınız tabii Evet, evet. evet. Çarşambaları matine Öl, matine günü mü? Hayır, öğleden sonra şey dersimiz olurdu. kendim seçmeli dersimiz. Aha. 78 senesinden bahsediyorum. Hı hı. Seçmeli dersimizde öğleden sonra saat iki buçuk gibi e, dersimiz başlıyor iki dedi e, yarımda da filme başlı gidiyorduk o iki buçukta da iki de ders başlıyor. Bu ablamız evet, Ferdi babacığım. Evet. evet ailede var mıydı Ferdi babacı? Hepimiz. Hepiniz Hepimiz. bütün bütün. Evet. Peki evet. En, sizin için çok özel bir şarkı çok sevdiğiniz bir şarkı? Sabahçı kahvesi Sabah ayrıdır. Evet. Belki ee, şey diyeceğim bir de Sparta'da bizim kralı e, kral çekmiyor. Ben her Sayın Sayın bitti mi? Sayın müdürümüze iletiyorum şey şimdi. Sayın müdürümüze hı hı. iletiyorum şimdi. Ee, tamam o şey olarak e, söylemiyorum. Ben her bir gün anlı bitti mi? Bir çeyrek kala Kral FM'e geçerim Sayın Müdürüm Kral FM'i her yere Ulaştıracak inşallah İlettim. Ya tamam o şey olarak e, Söylemiyorum ben her öğleyim Bir anlı bitti mi <gülüyor> Bire çeyrek kala Kral Efeme geçerim Sayın Müdürüm Kral FM'i her yere Ulaştıracak inşallah ilettim ya, inşallah, çok, inşallah, çok teşekkür inşallah. ederim sağ olun Aa, İyi akşamlar Alo. E, e, evet, Alo. Alo İyi akşamlar İyi akşamlar Başımız sağ olsun öncelikle. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ee, i̇sminizi öğrenebilir miyim? Adım gerçekten konuşmakta çok zorlanıyorum. Çok seviyorsunuz. Babayı çok seviyordunuz. Adım evet 10 yaşından beri dinliyorum. He. Ayrıca adım alayım. Adım Ahmet K. Ahmet, Ahmet kardeşim evet, kaç yıldır dinliyorum? 30, 30 yıl oldu mu? Yani fazla 9-10 yaşından beri bütün kasetlerini alırım. toplarım. Belki Peki kiminle, başlayarak... kiminle, kiminle? Ahmet Selçuk İlkan mı? efendim kiminle e, Ferdi Baba'yla tanıştın? Ya yani kim tanıştırdı seni Ferdi Baba'yla? Hayır, Sertay ben kendim. Yani Ya kendin başladın. Evet, kendim başladım ve o 9-10'lu yıllardan beri kasetleri hala duruyor evde. Koleksiyon olarak tutuluyor. Yani ya benim toprağım. Eyvallah. albümüne başladım. 80'lerde başladım. Evet, tüm günün başı sağ olsun. Eyvallah. Çok, çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim. Hepimizin başı tevlettim. sağ olsun. Amin. Amin kardeşim sağ ol. Sağ ol. Bütün balalar, her şey bitti artık. Bil bundan sonra, seninle kopardık. Bütün balalar, her şey bitti artık. Bil bundan sonra, kırıldı. Gönlümün Umut dalları Alıyoruz abi seni Tamam evet. evet abi ben alıyorum sesi şu anda Konuştun mu? Ahmet abi duyuyor musun bizi? Duyuyorum evet Evet şu anda yayındayız Ahmet abi Öncelikle başın sağ olsun Hepimizin bütün ülkemizin Bütün Türkiye'mizin dünyamız baş sağ olsun şimdi tabi Ferdi Tayfur deyince hemen ardından aklımıza Ahmet Selçuk İlkan geliyor ben biraz önce e, Ferda abiyle nasıl tanıştığımızı anlattım Ahmet abi yıl 92 Dalaman Sahil Efemde çalışıyordum ve sizlerle karşılaştım e, sen Ferda evet. abiyle nasıl tanıştın Ferda abi Ahmet Selçuk İlkan'ın hayatına nasıl girdi nasıl dahil oldu bir anlatır mısın abi bize şimdi bunları ömrüm Gerçekten çok çok çok çok zor bir ortamdayım, çok zor bir duygular içindeyim. Bunları hani çok farklı bir sonunda konuşalım. Şu anda ben sadece bir sondayım, hani başta değilim, sondayım ve sonun acılarını yaşıyorum, evet. yasını yaşıyorum. Evet, evet. İnanamadığım, inanamadığım duygular, hiç yaşamadığım yaslar içindeyim. Çünkü senin de bildiğin gibi biz canlar öte, öte, bir dostluğumuz, yakınlığımız, duygularımız, ruhumuz birleştiren çok büyük farklı <gülüyor> işler içindeyim şu an. Ya. Ben gerçekten ben bu kadar olasızın olabileceğini hiç düşünmemiştim. İki gün önce, üç gün önce gittiğimde, gördüğümde çok mutlanmıştım. Evet, yani ha, ev, eve gönderilecek yani. derken eve gönderilecek derken böyle bir şeyle karşılaşmak hepimizi gerçekten e, şok etti. Yani adeta. Ya işte ben de bu, bu şoku yaşıyorum şu anda ve üç gün önce konuştuğumuzda, karşılaştığımızda çok umutlanmıştım. Ve zaten orada da yazı olarak da evet, evet. bir selam olarak da sunmuştum ama bu katliyatı Böyle bir kutsal bir günde, böyle bir gecede zaten onu da yazı evet, evet. olarak da düşüverilerine bir selamı olarak sunmuştu ama bu böyle bir kutsal bir günde, böyle bir gecede. Yani Cennetin melekleri kucağa açmış onu bekliyorlar diye düşünüyorum şu an başka bir şey diyemiyorum gerçekten. Evet. Ee, Anıl abi de... beraber beraber Antalya'ya gidecektik. Son anda evet. son anda sen havalimanından biz yoldan ben döndük. Şu, evet şu anda havalimanından evet. ben de beraber işte, bir şekilde Cümlü yeğeniyle ve sevgili eşiyle beraber evet. kucaklar indik çünkü onlar şu anda Antalya'dan İstanbul'a geliyorlar. E, İstanbul'a dönüyorlar evet. yarın. Seninle konuştuğumuz gibi oturup son görevimizi en, ades, en özel şekilde yapacağız. Bütün sevenlerin kalbi onunla çarpıyor biliyorum. Ve ben saatlerdir gelen hiçbir telefona da yanıt veremiyorum. Ve devlet büyükleri, basın, medya, insanlar, sevenler, sevilen, heps, herkes telefonda bir anda... İşte yakalarının telefonu açıp bir anda herkes inanamıyor Şaşkınlıklar içindeyiz Ben tabi şu anda bu Acılar içerisinde kelimeler seçmek o kadar zor ki Çünkü boğazımda düğümleniyor O kadar çok söyleyecek O kadar haykırmak istediğim Bağırmak, dünyaya duyurmak istediğim Duygular içindeyim ama içime kilitleyen Böyle bir garip şeyler, Duygular da var Yani inanamıyorum Sanki yine karşımıza çıkacak. Evet. Yine o güzel sahneler, o şarkılar de... yine röportajlar yapacak. Ya, yine neler yaptık. Ne, ne anılarımız var beraber. Ne güzel şeyler yaptık. Senin Gayet ne güzel, senin ne güzel eserlerini, sözlerini beste yaptılar, şarkı olarak dile getirdiler. <gülüyor> Tek güzel bir için... sondan sonsuza derken uğur olsun. Mekanı cennet olsun. Hep ruhuna rahmetli dualarımız. Hiç eksik olmayacak. Hasretimiz, özlemimiz, ya doyamadık ya, doyamadık. Tek kelimeyle, yani tek kelimeyle sor duygularını desen, şöyle desen, ya çıksın, çıksın ağlıyorsun olmuyor, susuyorsun olmuyor, duvarları yorup olmuyor çünkü bu katler bir şey var. Evetim, yarın. Yarın daha, yarın beraberiz daha, Ahmet daha abi bir araya, geleceğiz. Şu bir araya an, geleceğiz bir araya harcılaz. geleceğiz ee, şu an tabii radyoları başında olanlar e, onlar da çok fazla onlar onlar, da... on, onlar onların şu anda hastanın önünde aldığım bilgiler göre binlerce insan hastanın önündeydi evet, ve evet. bu da hastane bile şaşkın ve yarın yani Ben beni doğru çok uzak ülkelerde bırak yalnız uzak şehirden Berthayfur sevgisi başka ya, çok başka, çok çok başka. Yani her sanatçı bizim için çok değerli, çok özel, çok kıymetli ama. Ama böyle sorunmuş. Berthayfur sen biliyorsun işte külhane konserlerini hatırlar, kalabalık hatırlar. İnsanlar evet. insanlar dokunmak için bile. Şimdi ona dualar etmek için evlerinde inanamayan ağlayanlar. Berthayfur, yani o herkesin abisi, herkesin babası, herkesin kardeşi, herkesin yani sevdiği. Ve vazgeçilmezleri Per Tayfun'un yani Gölgesine bile insanlar Sonsuz saygı diyorlar evet. Ve işin En acı tarafı ne biliyor musun Mehmetçiğim? Sen bilmiyorsun belki bu Ocak ayında da Adana'da Sanat müzesi açılıyordu, Fertay Fıray'ı yarın evet, sanıyorsam. Söylemiştin, bana, Sana, bana söylemiştin. Ya, güzel sanat bir... müzesi açıldı ve Türkiye'de değil, evet. dünyada bile eşi benzer bulunmayan evet. özel bir yapıt, özel bir müze hazırlanıyor sinemasıyla, amfiteatrosuyla. Ve onu görmesini çok istiyorduk, evet. çok ama. Evet. Ama işte hatıralarıyla... Abi Şarkı derin derin derin bir şok yaşıyoruz hepimiz. Evet, canım, yani ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bizi, bizim, sen, senin bizim için, de sevgili biliyorum. Bizim için Tabii. ne kadar kıymetli olduğunu, radyomuz için ne kadar kıymetli olduğunu sen de çok iyi biliyorsun. Yani evet. eğer Ferdi abi olmasaydı, evet. Ferdi abiyle kol kola olmasaydık bu radyo ne biz olurduk, ne radyo olurdu. Buranın bel kemiği adeta temeli. ama şunu söyleyeyim. Hmm yani bütün sanatçılara verdiği desteği en iyi bilenler tanım ama Ferdi Tayfur'suz bir günümüzün bir saatinizin geçmediğini en iyi bilenler derim radyonuzda yıllar yılı ama inanıyorum şimdi daha çok çalacağız çünkü o bunu yani hem özlemlerimizi gidermek hem de onu ebediyen unutturmak unut zaten mümkün değil unutulması ama onu daha çok yaşamak için onunla beraber daha çok birisi de yaşayabilmek için Sarılacağımız en güzel piyug şarkıları, filmleri, hatıraları unutulması. Ama onu daha çok yaşamak için, onunla beraber daha çok bizi de yaşayabilmek için sarılacağımız en güzel piyug şarkıları, filmleri... hatıraları. Evet. evet Ali, diriyor, Ali, de, Ali de burada. Ahmet abi. Ahmet abi. Ah, tam, abi. Ali Ali, Ali mi? Ali mi? Ah, Ali mi? Ali mi? Ali mi? Ahmet Selçuk şarkılarını birçok sanatçı okudu Türkiye'de ama e, Ferdi Tayfur bir başka okuyordu abi. Yani senin şarkılarını herkes çok güzel yorumluyordu ama e, evet. Ferdi abinin yorumuyla biz bir başka sevdik. E, biz de... Ya, Ferdi Tayfur'umuz başka, başka, gerçekten çok başka. Onun kelimeler şu an ifade etmek o kadar zor ki Boğazımızda düğüm, büyük kelimeler, sözcükler. Ama sizler ne Serdemler, Şenerler... Yani yıllar yılı sizle birlikte atalar, adaylar, hepimiz birbirimizin değerli dostlarımız. Sağ ol, ama sağ ol. dedim ya, ama tabi tarih, bir tarih. Var şu anda. Abi sen o, de öylesin, ta Ahmet de abi, Ahmet abi sen de bir efsanesin, sen de büyük bir ekolsun. Yani Kral evet. Efem'in, yani Allah rahmet eylesin, Ali Tekin Türeyi de burada rahmetle analım. Evet, Birkaç tabi, ismi var ki bize bize bize olan doyamıyoruz, katkınız doyamıyoruz, anlatılmaz. Hepimize. Sabırlar diliyorum hepimize, bütün ülkemin güzel insanlarına, bütün ferdicilere, Ferdi tayfur deyip şarkılarıyla teselli bulan, yeah. aşkı bulan, sevdayı bulan, ayrılan, kavuşan, seven, sevilen herkese sabırlar diliyorum. Yeah son görevimizi en güzel şekilde yapacağız ama o hep kalbimizde yaşayacak canım hepimiz ebediyen biliyorum yaşayacak tipi daha önce gidenler gibi evet, Neşet Ertaşlar Müslüm Gülsesler ve diğerleri gibi hepsi evet. bizim için çok ölümsüz insanlar ebediyen yaşayacaklar onlar sonsuzlukta Ahmet abiciğim seni seviyoruz ebediyen. İyi ki varsın İyi ki bu şarkıları yazmışsın bu sözleri yazmışsın ııı ee insanların duygularına tercüman olmuşsun. Siz yazana kadar o şarkılar sizin yazdıktan sonra artık insanların şarkıları onlar. Ee, Yüreğinize sağlık. Ee, Ferdi abimiz e, artık şarkılarıyla yaşayacak. Aramızda olmasa da. Herkese baş sağlığı diyorum. Sağ ülkemizin başı sağ olsun. Allah'a emanet ol. Yarın sabah, yarın teşekkür sab abi. Yarın sabah buluşuyoruz. Allah sana sağlık sıhhat versin. Evet. yarın sabah Hatalar, görüşüyoruz hatalarla yaşasın tamam sizden sevenler sağolsun evet Ahmet abi Ferdi Tayfur deyince Ahmet Selçuk hemen arkasından geliyor ee, onun şarkıları onun sözleri istersen bir hatran yeter nasıl olur Ferdi bir Orhan Baba'ya da ulaşsak aslında abi onu da Avran abi aradım. Bir onu, onun şeyi de çok e, duymak istiyorum. Yani onun şu anda e, ifadeleri Ferdi ile ilgili cümleleri e, ben çok şu anda beni de duygulandıracak gerçi belki yani onun şu anda Orhan babanın ifadesiyle Ferdi baba çok duygusal bir şey olacak ama şimdi şöyle bir şey <gülüyor> belki var. hepimiz ağlayacağız ama ee, onun ifadesi daha bir başka olur gibi geliyor. Şimdi birazdan bir şey yayınlayacağım. Erdem, Ali hatırlar onu. Bir bayram günlerinde ben onları yayını alırdım, canlı yayını alırdım hatırla. Bir bayram günü Erdem, Müslüm Baba, evet, evet, Erdi evet, Baba, evet, evet, Orhan evet, Baba, evet, hepsini bir arada, üçü artık. bir arada, evet, evet. birlikte konuştular. Evet. Biraz, biraz sonra onu yayınlayalım. Evet, o çok biz. büyük bir tarihi bir olaydı o. Biraz o... sonra, biraz sonra onu yayınlayalım. Evet, bekleyelim. Biz. Neler var neler bir gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter hatıran yeter bir gün gitsen bile ha bir gün gitsen bile hatıran yeter hatıran yeter hatıran yeter bir gün gitsen bile, bir hatıradır, maziden kalan Bir gün gitsen bile, hatıran yeter Hatıran yeter Aşk ha bir hatıradır, maziden kalan Bir gün gitsen bile, hatıran yeter Hatıran yeter, hatıran yeter Bilinmez neleri getirir zaman, bilinmez neleri bitirir zaman. Aşk bir hatıradır, maziden kalan. Bir gün gitsen bile, hatıram yeter. Hatıram yeter, hatıram yeter. Bir gün gitsen bile. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir yanda yaşan ama güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Hatıran yeter. Bir gün gitsen bile, hatıran yeter. Katran yeter ile beraber tabii canım alim. Ne günler yaşadık beraber. bakacağız 30 sene film sevdiği gibi gözümüzün önünden geçiyor. Hemen böyle e, sanki 10 saniyelik anı gibi yaşadık diyoruz ama abi. Bu tür üzücü olayları da e, yaşadığımızda o eski günler yani anlat anlat bitmez. yani Kitap yazın. Şimdi biraz önce bu Gülhane konserinden Erdem e, bahsetmiştik. Gülhane konserinde Sonrasında bir Adana konseri var. Ee, Adana'da inanılmaz bir izdiham yaşanmıştı. En son olarak da e, İstanbul'da bir milyon kişinin katıldığı Kazlı Çeşme. Kazlı Çeşme konseri var. Onların böyle Kaydı kısa, var kısa kısa bir kayıtları Şurada var. O, o ambiyansı dinleyicilerimiz belki ha, bir hissedebilirler. Bir hayal etsinler. Önce ilk e, Kral Efem'le ilk yaptığımız etkinlik Gülhane. Gülhane konseri. O Gülhane konserinde... Yaşanan izdihamı bir hissetsinler. Bu arada bunların tamamı YouTube'da var. YouTube Öyle mi? Herkes izleyebilir. Bir dinlesinler bakalım dinleyicilerimiz. Herdi Tayfur! Dinlesinler bakalım dinleyicilerimiz. Sende mikrofon var senin sesini bile bastırıyor. gerçekten e, bunlara bakınca biz Ali çok şanslıyız. Biz sadece böyle izlemedik. Olayın içinde yer aldık. Bunun da en büyük sebebi kralcılarımız onların sayesinde. Onlar e, Erdem, kralcılarımız, dinleyicilerimiz bizi vekil olarak tayin ettiler. Dediler ki bizim adımıza e, bunları yapabilirsiniz dedi. Bize, bize görev verdiler. Biz de o görevi yerine getirmeye çalıştık. E, 90'lı yıllardan bugüne kurucu kadromuzla beraber Ferdi babayı, Müslüm babayı, Orhan babayı adeta e, bir taç yaptık e, başımıza. Şükürler olsun ki onlar yaşarken onların kıymetini bildik. Ama abi hiç kırmadı bizi. Farkında mısın? Hiç hiç kırmadı bizi. Yani biz e, Rabia'ya davet ettik geldi. E, Kaseti çıktığında abi hayranlarında buluşman lazım diye birçok e, buluşmalar yaptık biliyorsun İstanbul'un çeşitli yerlerinde, restoranlarda. Orada da kırmadı bizi. Senin bir şey vardı. Ka kafe vardı galiba. Hadi evet. oraya da gelmiştim. Evet <gülüyor> ya ben Gaziosmanpaşa. Bir... Yani evet. Gaziosmanpaşa değil mi? Evet, evet. Ben mesela benim için çok önemliydi. Nikah şahidim olmasın. Ee, vallahi ben o an böyle havada uçmuşum. O tanıklar programı. Evet. Şimdi tabii o tanıklar programından bahsederken mektuplardan bahsettim. Erdem ben bir bir şey bulmuştum. Ee, Ali çok iyi atı. Sen de hatırlarsın radyoda fanatikler diye bir program yapıyordum. Evet. Bu programın da içeriği şöyleydi. İnsanlar sevdikleri sanatçılara mektup gönderiyorlardı. Sen de ulaştırıyordun. Ben o mektupları yayında okuyordum. Sonrasında sanatçı, veriyordum. Ama hepsini okuyamıyorsun tabii. tabii. Birkaç bir tane seçilmiş. Bir, bir kısmını okuyorum. Ama tamamını sanatçıya... Ferdi abi... Birinci ve ikinci olan sanatçı çok ilginçti. Mesela ben sana Erdem sorsam desem ki bundan 25 i̇kinci sene evvel Ferdi Tayfun'un en çok mektup aldığı yıllarda ikinci sanatçı kimdi mesela? Tarih 95 mi? 95, 96, 93'e yani no, kadar, no, 2003'e kadar, 2004'e Hayır normalde Müslüm Baba demem, demem lazım ya, lazım. Da ya da, veya şey Orhan demem, Baba, da, ikinci, ikinci Cengiz lazım. Kurdoğlu da dördüncü ihtimal Evet, evet <gülüyor> Ümit de sen olacak. falan sinirazen yani. mi? Evet 95 mi? 95 96 98 yani 3'e no, kadar, e no, kadar, e kadar 2004'te Hayır kadar. normalde Müsun Baba demem lazım ya veya Orhan Baba da ikinci, ikinci e, Cengiz Kurdulu da 4. ihtimal. Evet. Ümitlesen falan sinirecen mi? Evet. He? Evet, ha, i̇yi silen, tahmin etmişsin. Allah Allah çok evet. ilginç ya. Mert Tayfur 1. sınavda bazen Sinan Öz'am böyle zorluyordu biri. Sinan inanılmazdı. Vallahi Allah. Allah. Yani. O son mektuplar, anılar, manılar. o, yıllar abi, ooo, Sinan Öz'ün de efsane olduğu yıllar. Evet, ama Ferdi'nin rekorunu kıran olmadı şimdiye kadar. Bu arada tabii biz mektupları ayırıyoruz. Şimdi Ali ile beraber çuvallarla geliyor mektuplar. Abi muhteşem abi arayayım mı ya? Ondan da Vallahi bir ara, Ferdi Baba ara, şeyi. Ara, çünkü ara, ben onunla konuş... Önemli. He, onda muhteşem çünkü abi. o beraber 4-5 albümde bir, bir ara bir e... şarkı gelsin de abi evet, Biz o mikrofonu önüne. kapatayım vardı. <Gülüyor> öcü olsak da bazen konuşmak da bayağı zor oluyor yani Vallahi bizim de şu anda, gücümüz bir yere e, kadar yani Ali'den haberi aldım o andan itibaren yani bir de çok ilginç bir şey var hep Ali böyle bir garip bütün garip haberleri <gülüyor> Ali veriyor bana yani 15 Temmuz'da da hiç unutmuyorum aradı abi dedi bir şeyler oluyor galiba dedi böyle ilk böyle arayan Ali oluyor benim ilk aradığım kişi sensin ben oluyorum genelde Onunla alakalı aldığım zaman ilk sana hemen zaten bildiriyorum. Valla yani sen aradığından beri Ali yani ruh halimi anlatayım... ...böyle bir gidiyorum geliyorum dayak yemiş gibi hissediyorum kendimi... ...böyle psikolojim bozuldu. Ben hani e, tabii ki Ferdi çok seviyoruz ama bu kadar etkileyeceğimi... ...ben bu kadar böyle Tahribat psikolojim bozuldu. Yani benim ben çok böyle duygularını çok net ortaya koyan... Ama abi ben şimdi az önce yayında da söyledim de mesela şöyle bir şey vardır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 yani Ferdi Baba hayranları bile taziyeyi şöyle yaşayabilirler, radyolarını kapatırlar, kasetlerini kapatırlar, CD'lerini kapatırlar, bir kenara uzdete çekilebilirler. Ama biz çekilemeyeceğiz evet. değil mi? Bizim evet. öyle bir şansımız yok. Yok. yok. Biz bu şarkılarla bu acı, acıyı yüreğimizde hissederek yaşamaya devam edeceğiz. Her gün. Her gün yaşayacağız. Müslüm Baba'da nasıl yaşıyorsak şimdi buna bir, bir kişi daha eklendi, bir kral daha eklendi bu acı bizimle her gün devam edecek onun şarkılarını her çaldığımızda yaşadığımız anılar duygular e, hüzün yine bizi kaplayacak yani en güzel aslında Ferdi abi en güzel anlatan daha önceden yaptığımız programlarda sen e, hatırlarsın yaşadığı hayatı anlatıyordu hiç unutmuyorum o zeytini bir tek zeytini çok nasıl, zorluk çekmiş abi. Evet. kaç katıkla yediğini o fakir hayatını o e, yaşadığı çileleri sıkıntıları ya Ferdi abi özellikle çocukluk yıllarında inanılmaz çileler çekmiş bir insan. İnanılmaz bir yoksulluğun içinden buralara gelmiş bir insan. Ee, inanılmaz İnanılmaz e, yani hayatı adeta e, roman. roman gibi. Biz tabii son zamanlarda şey yapıyorduk hani Ferdi abiye de böyle bir Trubit albümü yapalım. E, bir saygı konseri yapalım. Herkesi bir araya getirelim falan. Böyle hiçbir şey de umurunda da değildi. Böyle, tamamen böyle baz ee, geçmiş gibi böyle sanki en, böyle en son şey için aramıştım abi Ferda abiciğim aklıma geldi ee, bir yapımcı Ferda ile görüşmek istiyordu film çekmek için <gülüyor> ulaşamamışlar aradım ee, işte hoş bir sohbetten sonra dedim ki Ferda dedim ya filanca isimli yapımcı sen görüşmek istiyor ee, seni de üzmeyecekmiş ne istersen yapacak ama de bir araya gelmek istiyor abi film çekecekler e Alicim daha daha ne haber dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> dedim abi telefonda orada kesildi galiba. Duyumadı. Es mi geçti? Yani ben ama ilkten anlayamadım Dedim Ferda abi dedim. Bir daha söylüyorsun. Son zaman da Bir 2 ay Sen bir daha tekrar ediyorsun. Ben tekrar ettim. Herhalde telefon kesildi duymadı diyor. Dedi. <gülüyor> dedim Ferda abi filan isimli kişi yapımcı da görüşmek istiyor. Alicim ne haber ne yapıyorsun? Yapma ya. Ne yapma ya. Geç bunları. Geç bunları Ali ha. O ara anladım tamam. Dedim ha. tamam Ferda abi o zaman. Dedim, mesajı dedim, mesajı, mesajı aldın. Dedi ki Allah herkese sağlık sıhhat versin. Dedi. Mesajı aldım. Herkese... Diyor, diyor ki aslında orada Ali'ye diyor ki Ali diyor ben diyor o dünyadan çoktan Geçtim, uzaklaştım. Geçtim. Başka bir noktadayım. Ben başka bir e, alemdeyim. E, bir de tabii biz e, eşimle Didem'le onu ziyarete gitmiştik. Hatta bir gün de kaldık evinde. E, Marmaris'te e, çok güzel böyle bir koy. E, bizi bırakmadı illa kalın burada diye. Bir gün kaldık ondan. Baya böyle bir oturduk sohbet ettik yani... Bütün ha dünyaya karşı Ali sen de çok iyi biliyorsun. Yani dünya ile ilgili, Türkiye ile ilgili, evet. siyasetle ilgili e, inanılmaz bir genel kültürü var. Biraz ki. böyle şey gibi geliyor bu Böyle ediyorum. Yunus Emre Ekoli gibi evet. geliyor. Onlar gibi böyle Neşet Ertaş gibi böyle sanki iç iç ruhlarında yani bu sözleri yazıyorlar ama başka bir maneviyat varmış gibi hissediyorum bu isimde. Yani yani, sadece böyle bir Baba'da da vardı aynı şey. Arabesk şeyi. sanatçısı deyince böyle böyle arabesk sanatçısı gibi bakma olaya. Çok e, felsefik. Baba'da var. da Mısır İnanılmaz bir, e, bir derinlik var. Derinlik var evet. evet Orhan abi de evet, aynı şekilde. Evet evet, evet. çok ilginç. Ee, bir de tabii ilginç bir şeyimiz oldu. Ben e, de, orada bir salıncak vardı. Ee, Didem orada sallıyorum eşimi. Ee, koyda. da. Şarkı mı yazdı orada? Ayağına bastım Didem'in. Orada Didem'de mesela tırnağı kırıldı. Tırnağı o yerine, kadar yerine, yerine Allah çıktı. Allah Allah. Yani eşim için orası mesela böyle inanılma, inanılmaz. Tırnağını kaybettiği yer olarak Ferdi abi de tabi panik oldu. Ya. Kayıtlara geçti. Ya inanılmaz. Yani o bir gün sabahtan akşama kadar sonrasında yattık uyuduk sabah kalktık kahvaltı falan böyle çok güzel bir andı bizim için. Şimdi Ali burada Ferdi Tayfur deyince Nazmiye Şenal ee, hmm. Tabii ki çok önemli ee, Ferda abinin e sen bir Nazmiye'yi bir anlatsa Nazmiye ne, nedir yani <gülüyor> Nazmiye yıllardır Ferda abinin peşinde dolaşır. Abi Nazmiye'nin şöyle bir özelliği var bütün kral eten çalışanlarım. Evlendim çalışanları... bu arada. Yok evlenmedi. evlenmedi. Bir de arada, kaza geçirdi abi annesini, da, kaybetti. annesini kaybetti. Hmm. Annesini aynı kazada. Nazmiye Şenal e, bizim Kral Efeb çalışanlarının tamamıyla alakalı günlük tutan, ajanda tutan bir... Benim bütün doğum şirketi. günlerinde şeylerde tamam, hep aldım. Ben mesela evet, unuturum. Evet, evet. evet. E, o arar ara hatırlatır. Babamın ben, cenazesini... Arkadaşlarımın hatır. bile doğum tarihlerini bize hatırlatır, söyler. Değil evet, Ferdi abi? Mesela. Ferdi abinin en fanatik hayranı. Bilince. Ve şu anda ben onu aradım. Benim cep telefonum onda var. Biz kendisiyle de zaman zaman <gülüyor> görüşüyoruz. Ve Nazmiye şu anda... Hatta. E, hattımızda. Nazmiye orada mısın? buradayım gezegen evet. başımız sağ Başım, olsun başımız sağ olsun canım benim senin için çok şey ifade çok... ettiğini biliyorum ee, biliyorum evet, evet. biz de perişanız ee, ilk evet. duyduğumuz andan itibaren şimdi mesajını gördüm çok Bir... çok üzüldüm evet yani duygularımı anlatmak sarf yok zaten ben perişanız ee, ilk evet. andan itibaren şimdi mesajını gördüm çok Bir... çok üzüldüm evet, evet yani aa, duygularımı anlatmayayım tarifi yok zaten ben aşağı yukarı 16 Kasım'da bir trafik kazası geçirmiştim orada da annemi kaybettim Can çok bu acı günümde bir acı daha kar. çok çok, Can çok, adı, çok. Can. başın sağ olsun Başımız sağ olsun sağ ol, dostlar sağ olsun evet. bu acı da çok kardu abi benim hayatımda en büyük miyektaşlarımdan biriydi Onla tanışma şerifleri sizin sayenizde buluştum. 2000 yılında Kral FM o konuk almıştı. Evet. Sen fan fanatiklere olmuştum. mektup yazıyordun galiba değil mi? Fanatikler evet yazıyordum. Hatta, hatta bir, bir, bir iki kere falan da canlı bağlantı almıştım. Birinciyi bil, bilmiştim. Hatta sıralamayı da bilmiştim. Evet. Bu Gülhane konserinde beraberdik. Kağıt Ağırlısı konserinde beraberdik, Atapark'la beraberdik. Tanıklar programında, Ali'nin sayesinde oradaydım. Ahmet abinin programında, Ahmet Selçukurkan'ın programında oradaydık hep beraber. Yani bütün hemen hemen bütün konserler beni gördüğü zaman hep şu of, hiç unutma. Beni hep Tanrı da beni ne zaman takip etmeyi bırakacaksın sen derdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok acı Mehmet çok acı bütün konserlerle hemen hemen birlikteydik konuk kalmıştı iki kere Bir, birinde beraber tanışma şerefi ilk kez hayatımda en büyük hayalimdi hem radyoyu görmek hem Ferdi abimle tanışmaktı Orada sizlerin sayesinde Tabii şöyle bir şey var. çok şey borçluyum. Şöyle bir şey var. Yani milyonlarca hayranı var ama Nazmiye değil mi Ali? Çok dikkatimizi çekti bizim. Çok dikkatimizi çekti ve biz Nazmiye bütün organizasyonlarda hep yanımızdaydı. Evet. Hiç yalnız bırakmadın. Hep yanımızda oldun. Yani sen de kendini evet. orada ortaya koydun yani. Dikkat çektin. Yoksa hani binlerce insan var, evet. milyonlarca insan var. Peki evet. Nazmiye? Ferdi abi ilk, ilk ne zaman senin hayatına dahil oldu hatırlıyor musun Ferdi abi? 14 yaşlarında falan bu şeyde merak etme şeyi vardı şarkısı vardı of. televizyonda reklamı vardı o zamanlardan ama 87 yılında ben iş hayatına atıldığımda rahmetli arkadaşım vardı. Ayşe Kızıltaş buradan rahmetliyle anıyorum onu. Bir makine vardı. Beraber biz onun başında çalışırdık. Ferdi abiyi bana sevdiren odur. Özellikle de Huzurum Kalmadı şarkısı benim hayatımın en önemli şarkısı. O da buradan rahmetli anıyorum. Konuşmaz <gülüyor> <gülüyor> da zorluk çekiyorum. Canım benim. Siz, sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde oldu bu bir şey. 2004'teki Hıdır Ölülüs konseri 5 Mayıs'taki. Orada da Ferda Bey'i konuk aldınız, sahneye çıkardınız. Ondan sonra benim siz kayıtlar dinlenmiş oldu. Otobüsü almışız Orada da birçok savaşçı arkadaşlarla tanışmıştım. Ama her şeyi size borçluyum, canım, sizlere borçluyum. Canım benim, canım benim. O gün evet. Gülhane konserinde ben hatta oradan resim de çekmiştim. Perda bile tanıklar programında davet edildim. Yani anlatılamaz ya, tarifi çok, Flash TV'deki Ahmet abinin programı olsun. Hatta oradaki fotoğrafları da çoğunu ben çekmiştim. Bütün çektiğim fotoğraflar sizlerde vardır. Günlük tutuyorum biliyorsunuz o günlük şu an yanımda değil ben biliyorsunuz trafik kazansı geçirdim ameliyat oldum şu an yatıyorum Eğer böyle olmasaydı ben kesin orada olacaktım ama şu an geliyorum. Abi, canım benim biz seni biz seni arayacağız, ee, görüntülü olarak arayacağız seni tamam mı? Sen o yanımızda olamasan da biz görüntülü olarak arayacağız sen yanımızda olacaksın diye. İnşallah tamam. çok teşekkür ederim Mehmet'im. Allah razı canım. olsun Ali, Sara hepimizin sağ başı sağ olsun sağ ol, Mehmet. Bütün olsun. kural efendim çalışanlarına. Canım benim. Sağ olun. Canım benim. <Gülüyor> çok Başım, acı, çok baş, acı. sağ olsun, başımız, oh, başımız oh, sağ olsun. Oh, benim canım. için huzurum kalmadı. Çalabilirseniz çok sevineceğim. Şimdi şimdi çalıyoruz. Özellikle eski versiyonu rica ediyorum Erdem. Evet, Erden. evet. Orijinal haliyle. Evet ki herkese ayranlarına. Tüm tanımlığını tanıyan selam olsun. Allah rahmet eylesin. Kanun kanun mekanı cennet olsun. Toprağı bol olsun. Çok uzunluğum. Evet Ali'ciğim, ee, akışı da son kez bir dinleyicilerimize hatırlatalım. Milyonlar çünkü herkes bu konuda net bir bilgi istiyor. Evet Ali, mikrofon sende. Ailesinden gelen e, sosyal medyada paylaşılmış bir e, çizelge var elimizde. E, yarın İstanbul'da olacak e, Ferdi abimizin cenazesi. E, cumartesi günü saat 12'de Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Ardından da Emirgen Çınaraltı Camii'nde ikindi namazında cenaze kalkacak. Aile kabristanı Yeniköy'de, Yeniköy kabristanına defnedilecek. Şu an program böyle. Cumartesi günü saat 12'de Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk tören amma töreniyle başlıyor. Zaten radyoda sık sık hatırlatılacak bütün arkadaşlar. ikindi namazında da Emirgen Çınaraltı Camii'nde olacak. Eğer programda bir değişiklik olmazsa bu arada... Evet, biz e, yani sözün ne söyleyeceğimizi de bilmiyoruz. Yani sen de, en son aklıma Iskoc, Iskoc is muhabbeti geldi. Onla mı bitirelim dedim. Allah gani keni rahmet eylesin. Hatırlarsın o sahneyi değil mi? Allah, yani evet, evet. E, o da ayrı bir efsaneydi. O da ayrı bir ekoldü Yani onu da burada yad etmek. Ama bir şey, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Baba, e, aramızdan ayrıldıktan sonra yıllardır biz hep şarkılarını çalarken dua ediyoruz duasız çalma çalmadık. Ben hep öyle oluyorum. Yani, Müslüm babayı ve muhterem anneyi rahmetle anıyorum. Yani, yani, Krala selam damara yani, devam ediyorum. Ya düşünebiliyor diyorum. musun? Yani günde günde her günde, gün her gün, gün, her gün. Ee, 50 tane şarkısı çalıyorsa günde 30 tane 40 tane neyse şarkı çalıyorsa her şarkının ardından dua ediyoruz. Rahmet diliyoruz. Hiç, hiç duasız çalmadık. Şimdi aynen dediğin gibi eee ne oldu Ali? Bir şey bu 8. <gülüyor> butona bir şey atılmıştı onu. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda ee, Ne atılmış? Biyografisi Ferdi ha. Baba biyografisi. Okay. Mezar taşını Ali ile senle gittiğimiz zaman Ali Mart'ta ya böyle bir hani şey var ya Makber şarkısındaki gibi o pür pak bir mezar taşı bembeyaz abi böyle bir şey olmaz ya. Evet. Güvenlikler diyor ki Atıyoruz diyor Müslüm Baba'dan tabii bahsediyoruz. Ha, tabii Müslüm evet. Baba'dan bahsediyoruz. Diyor ki dörtte geçiyoruz diyor dörtte. Mezarlığın kapısı kapalı diyor. ya Buraya nasıl girdi bu insanlar diyor. Evet. Sıfır dörtte. Bir bakıyoruz diyor. Mezarın başında diyor birisi babaya dua ediyor diyor. Her gelen mezar taşı sil. Yani bembeyaz bir mezar. Pürük Şimdi hak. neden? Nedenini söyleyelim. hep Söylüyoruz ya zaman zaman bu müzik arabesk müziğe hep eleştirildi. Sanki biz arabesk müzik çalıyoruz diye insanlar dertli. İnsanlar dertli olduğu için bu müzik bu, bu şarkı bu şarkılar çalınıyor. Eğer e, biz yarın müzik tarzımızı, formatımızı değiştirelim, her şey değişecekse biz tarz, kapanalım biz, o zaman. Biz kapatalım, radyoyu kapatalım. Yani her bu, şey düzelecekse. Bu ara, yani veya arabesk müzik komple yasaklansın bu ülkede. Tamam mı? Dertler bitecekse. İnsanlar acı çekiyor, insanlar yokluk çekiyor, insanlar aşk acısı çekiyor, insanlar çaresiz. Ayrılık acısı çekiyor. Şimdi bu bu bu acıları çeken insanlar kendi yaşadıkları acıları duymak istiyorlar. Dile getiren de bunlar. Dile getiren bu. Yani gerçekten çok güzel bir söz olmasaydı Derdiniz derdimiz söyler, söyler miydi, miydi Ferda abi. abimiz. Yani ortada bir dert var. Ferda abimiz de, Müslüm babamız da, Orhan babamız ve diğer sanatçılarımız da bunu dile getiriyorlar. Dile getirdikleri için de insanlar kendilerini burada buluyorlar. Ya şu an düşünebiliyor musun? Bak gurbette dinleyenler var. Bu şarkıları cezaevlerinde dinleyenler var hastane odalarında dinleyenler var şimdi Almanya'da ulusal yas ilan edilmesi lazım değil mi? Almanya treni evet. gurbet treni falan gibi yani bu, bu, bu şeyi Almanya'ya anlatıyor bu gurbetçilerin bütün şeyini anlatan Ferdi Baba yıllarca 70'lerden beri yani söyleyecek bir şey yok ee, sadece şunu söyleyelim tekrar ee, bedenen aramızda değil artık ama şarkılarıyla aramızda Ben de şu an mesela çalan şarkı benim çok sevdiğim bir sanmasana adama adım. şaşırıyorum hangisi olacak diye hmm. e, çok şarkıları var benim e, Ferda bile alakalı hatta e, hatırlarsak klasiklerle alakalı da bizi çağırmıştı bizim fikirlerimizi evet, beraber, beraber şey yapmıştık Seçmişti ve ilk şarkı. klasikler de çok güzel olmuştu bu evet. arada İl, ilki çok böyle o mavi albüm mü? Evet. Nisan Yağmur'un oldu albümdü orijinaline çok yakındı evet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 Bir de Ferdi abi, İbrahim abi de çok mesela bu konuda çok hassas. Ferdi abi de zaman zaman kızardı. Bir yeni versiyonlarını çalın derdi. Yani niye eskileri çalıyorsunuz derdi. Ben az önce şeyi anlattım abi. Bir gün beni aradı Allah rahmet eylesin Ferdi abi yayındayken. Ferdi Fondan evvel çıkan firmadaki şarkıların çalınmasını pek istemezdim. Ben de bir gün herhalde iki tane ya da üç tane üst üste çaldım demek ki. Eski radyomuzdayız, eski yerimizde, eski binadayız. O zaman santralden bağlattırıyor telefonu. Aradı bir bağırdı bana. <Gülüyor> Ne yapıyorsun sen dedi. Bu şarkıları dedi niye çalıyorsun dedi. Alt yapılar dedi kötü. İşte okumalar dedi kötü. O dönemde dedi öyle çekilmiş. Bizim dedi işte yeni düzenlemeleri var falan. böyle bir çok eski şarkılarını çaldığımız zaman. E Bu İbrahim abi de de böyle bir takıntı var. Ya dedim ki bir gün İbrahim abiyle bir tartıştık yani İbrahim tatlı sesli. Niye eskileri çalıyorsun? Dedim ki abi o eskiler beğenmediğin şeylerle sen dedim buralara geldin. Yapma gözünü sevim dedim ya artık. Abi pardon özür dilerim de nacizane Eski kayıtları çalmamızı istemiyorum. Ya tamam da abi. Şimdi ya özür diliyorum. Şimdi şarkıyı burada başlatmak istemiyorum da. Şimdi o bir kulunu çok sevdiğimin orijinalini kim tutabilir Ali ya? Ya o dantantana. Ya çok özür diliyorum abi. şimdi yani Hiç oralara girme. Yok yok Hay şeyi bölmek. Mesela nasıl isyan etmem? Yani onların orijinelleri... Diyor ki o zaman diyor yani itirazları da şu sesimiz o kadar güzel değildi diyor. E tamam da biz o, bu şarkıları o haliyle sevdik. Yani biz Kral FM olarak mümkün mertebe eski versiyonlarını çalışıyoruz. Abi kola 140 yıldır aynı şişeyi kullanıyor ya. Doğru. <gülüyor> ee, teknoloji gelişiyor, müzikte de gelişiyor ya. Mesela enstrümanların sesleri o zamanki kayıtlara göre işte tefin sesi tam çıkmıyor. Ama orijinal yapıyorlar Ali. Keman hepsi aynı anda giriyor kayda. Kayıt yok. çok güzel. Onlar müzisyen kulağıyla e, şey yapıyorlar. Müzisyen kulağıyla karar veriyorlar. Diyorlar ya şu anki kemanla o zamanki keman kayıtlarda bir değil. Onun için. Yoksa. Bir de Ferda Ferda'yla ilginç bir anekdotum var, onu da paylaşayım da ayrılmadan önce. Uçakla bir yere gidiyoruz beraber. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Adana'ya mı gidiyorduk veya başka bir etkinlik mi vardı? Belki sen bile olabilirsin yani. <gülüyor> sensiz bir etkinlik Abi, bir şey, Siz, bir şey söyleyeceğim. Siz birbirini kaybetmiş o Türk filmlerinde <gülüyor> çok bahsedilen oh, ben... iki kardeş olabilir misiniz? Ya bütün organizasyonlarda. Ay, şimdi... Hep, ben de üvey. Aynı dönem. Bir, bir buçuk ya da iki yıl beraber kaldık. Yok tamam da, da abi bir şey azından söyleyeceğim azından ya şey Alicim tamam da yemek yiyorsunuz. alakalı bir araya geldik. şöyle anlatayım. Yemek yiyorsunuz, berabersiniz, misket oynuyorsunuz beraber. Kendimi üvey kardeş gibi hissettim. Türk şu var. Klasik Türk filmlerinde olan sahneler vardır yani yolda görürler birden aa abi sen benim abim misin, kardeşim misin? Ben Kral hmm. Efendi yayına başladım bir gece yarısı. Tam yayına gireceğim. iki tane adam girdi içeriye dediler teknik bakım var. E, şeyi kapatacağız sistemi. Dat girecek dediler O zaman dat giriyor. Çamlıca'dan bir de girecek. Ben de böyle yeni gelmişim diyor İşte köyden e, e, otogarda gelen valizeyle eline gelen yabancı olur yani İstanbul yeni gelmiş. <gülüyor> Almanya treni. Ben kaldım yani. Suydu. Kimseyi tanımıyorum yetmiyorum arabam da yok. Hani eve nasıl gideceğimi de bilmiyorum. Gecenin bir yarısı araba da yok dedim ki ben burada. Tabii reis, reis seni sahiplenmiştir. Orada biz tabii tanışıyoruz Mehmet abi. Sahiplendi de. değil mi? Ne yapacaksın sen dedi bana. Dedim valla hani nasıl eve gidilir onu da bilmiyorum. Bekleyeceğim yerde burada yatarım dedim. 89C'ye bileceğim dedi bana. İşte 89C'ye bileceğim. Gel dedi ben dedi benim eve gidelim dedi bana. Ne o eve gittik ve bana o akşam dedi ki dedi, istersen dedi beraber Ali dedi, burada kalabiliriz dedi. Ben dedi yalnız başıma kalıyorum bir arkadaşım ne gitti be. ev arkadaşı lazım dedi bana da tanıştığımız ilk gece ilk gün. Bu ev arkadaşı <gülüyor> lazım dedim ama kira almıyorum yani. Aa öyle, öyle mi? Tabii öyle, Katkıda bulunmuyor. Var, Yok öyle. Yemek falan da var. Hayır hay, paralı değil yani. O. Yemek de var. Şöyle. Zaten Yemek var üç mı? kral efendi ilk başladığında 3 ay maaş almadım. 3 ay girişim yapılmadı. Gidip geliyorum. Bana. Ama Altyazı birileri bakıyor sana. Meylesi, tabii ki. 3 yani ay onun haricinde de mesela ben işte maaşımı aldıktan sonra o zaman telefon var vardı mesela telefonu öderdim ya da ne bileyim ha, sen de jest sadece. yapıyordun ya da suyu öderdim sadece ben de bir şey söyleyebilir miyim ben de milyonların huzurunda sevgili gezegen Mehmet abime teşekkür ediyorum <gülüyor> 1998 yılında Kral FM stüdyosuna girdik beraber o önde ben arkada gel Erdem dedi elimden tuttu benim bak dedi bunlar CD Erdem dedi bunları dedi biz sürekli çalıyoruz ama dedi biz işin kolayına kaçıyoruz. Evet abi dedim. Arkada da kasetler var. <gülüyor> bak dedi Erdem, burada hazine yatıyor dedi. Nasıl abi dedim. O zaman işte mesela Müslüm Gürses Sevda Yolu albümü Ferdi Tayfur ben de özledim. Çünkü albümü. şöyle bir şey var dinleyiciler bak anlamayacaklar. He, CD çalmakla kaset çalmak arasında çok zor. Yani kaseti ayarlamak, şarkıyı bulmak. A yüzü B yüzü. O eski şarkılar. Bana dedi ki, Erdem dedi, burada çok büyük bir malzeme var. Bu konunun üzerine eğil. Ve o sen bir canavar yarattın abi. Yani ben nöbetçi Erdem olduysam, davarcı olduysam ya bana mezdeke çal deseydin ne olacakti abi? Ben bu noktalara ulaşamayacaktım. Yok, çok güzel, ben... Yalan yalan olup gitmiştik ben... şimdi. Ha, harcanıp gitmiştik bu biz. Bu arada tabii ben dinliyorum seni sürekli. Bir Ali'ye denk geliyorum bir sana denk geliyorum genelde. Aradakiler yok. Çal deseydin ne olacaktı abi? Ben bu noktalara ulaşamayacaktım. Yok, çok güzel. Yalan yalan olup gitmiştik ben, şimdi. Ha, harcanıp gitmiştik Bu arada biz. tabii ben dinliyorum seni sürekli. Bir Ali'ye denk geliyorum, bir sana denk geliyorum genelde. Aradakiler yok mu? Arada denk, <gülüyor> yani bir ikinize denk geliyorum. Sabah çıktığımda evden Ha, çıkarttım. Bir de akşam dönerken. E, yani çaldığın şarkılar, o Eyvallah. şarkıların üzerine yaptığın yorumlar. Eyvallah. E, gayet başarılı. Ama beni bu noktaya getiren sensin. Yani sen her zaman benim arkamda durdun. Her zaman bana destek oldun, her zaman beni yönlendiren, buraya kanalize eden sen oldun. Yani bu sen ee, Fatih terimsin. Şimdi şunu söyleyeyim. Duydun evet. mu? Duydum. Ha. Pek şey yapmadın Duydum. sen de. Pardon evet. baba gibi oldu. Konuyu es Şunu söyleyeyim. Evet. Bu radyonun en büyük sihri e, Alicim, hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu radyo kurucu kadrosuyla bir anlamda çalışıyor. Çok az kişi var aramızdan ayrılan. Yola kimle çıktıysak. Biz yolda bulduklarımızla değişmedik. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değişmedik. Sen kaç yıl oldu burada başlıyor? 27 yıl. Bak 27 yıl diyor bak Ali. Evet. Bana biz burada konuşurken Erdem bize şu an çömez gibi geliyor. Çünkü biz daha 31, 32. 30 yılı geçtiniz tabii. 30 tabi. yılı geçtik. Dolayısıyla bu radyo'nun iki tane sihri var. Üç tane sihri var aslında. Birincisi kurucu kadro. Kadrosu yıllardır aynı. Değişmiyor yolda bulduklarımızla yola çıktıklarımızı asla karıştırmıyoruz ikincisi çaldığımız şarkılar çok önemli bu şarkıları çalan bu sanatçılara yer veren başka bir radyo yok üçüncüsü de işin samimiyeti ya, ama bizim payımız çok yüksek mi abi ben o ya, kadar görmüyorum ya. ya. sen ne diyorsun Ali yani eee Şimdi ben Açıkça e, e, ben a, kendi adıma söylüyorum. A, Yanlış e, anlamayın a, sakın. En büyük, yani ben kendimde çok büyük. Erdem, en büyük pay şarkılar. Ben, ben de evet. ben de. Yani e, Kral efemin e, formanın çok kutsal olduğunu düşünüyorum. Ben. Yani ben kesinlikle. ben en fazla kendime yüzde on veririm. En büyük. En ne büyük, diyorsun Ali? En büyük katkı. En büyük katkı Ferdi Tayfur'dur. Müslüm Gülses'tir. Müslüm Gülsestir Orhan Gencebaydır Şimdi Ferda abiyle ilgili bir şey e, anlatacağım demiştim. Uçakta gidiyoruz. E, Ferdi Tayfur isminin nereden geldiğini bana anlattı. Ferdi Tayfur dublaj sanatçısı As evet Ferdi tabi bunu gençler bilmez o dublaj sanatçısı 60'larda Laurel Hardy'yi seslendiriyor evet. yani Laurel Hardy'yi o Henry o Stanley diye e, TRT'de yayınlanan Laurel Hardy'yi seslendiren bir dublaj sanatçısı var adı Ferdi Tayfur babası değil mi Ferdi abinin babası mı hayranıymış evet, e, Ferdi abinin babası hayran Ferdi abi de hayranı bu arada Hatta uçakta şöyle bir şey yaptı bana dedi ki. Mehmet dedi ben dedi Laurel Hardy dedi seslendirmeyi ha, dedi. Ben yapıyordu o şeyleri değil ben mi? Ben de onu dedi taklitini çok iyi yapıyorum dedi. Yapayım mı dedi sana dedi. Uçakta böyle sessiz sakin böyle gece mi gidiyorduk böyle ses yok. Bir baktım Ferdi abi o Harry o Stanley diye böyle Diblaj bir dublaj yapıyor. Dublaj yapmaya başladı. Birebir aynı sesi de çıkardı. Ve şunu fark ettim bizi ağlatan hani Müslüm Baba da çok güldürdü bizi hı hı. rahmetli mekanı cennet olsun. Ferdi abinin de bir tarafında böyle bir şey vardı böyle bir sanatsal, yara, ya, yaramaz çocuk vardı. Sanatsal yönünde. Gü, yani güldürmeyi de çok seviyordu. Yani en büyük böyle e, isteklerinden birinin e, Laura Hardy'yi seslendirmek olması yani hayalinin böyle bir şey olması yani söyledi bana bunu. Benim dedi hayalim bu. Ben bu ismi dedi bundan dolayı aldım dedi. dublaj sanatçısı. Ferdi Tayfur'un isim dedi. <gülüyor> Dolayısıyla biz onun şarkılarıyla burada tabii ki görevimiz yaşatmak. Bu şarkıları çalacağız. Bugün sabaha kadar, yarın akşama kadar çalabildiğimiz kadar Ferdi Tayfur şarkısı çalacağız. Ee, tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir biyografi var. Onu atalım. Ee, arkadaşlarımız hazırlamışlar Ferdi abiyle ilgili. O biyografiyle e, mikrofonu sevgili Kadir mı devrediyoruz? Evet abi. Teşekkür ederim. Kadir Han da gece boyu burada olacak. Alicim sen bir şey söyleyecek misin ayrılmadan önce? Vallahi e, ne diyelim? Bu günleri yaşayacakmışız. Ben çok sevdiğim insanları kaybettiğimde ilk tanışım günleri aklıma geliyor. O hatırlarla yaşatıyorsun o, değil mi? Diyorum ki ya Allah insan işte böyle bir şey vermiş. Böyle bir sabır, e, bir, insanların böyle bir sınama delicesi var galiba. İlk tanıştığımız gün e, şöyle bir şey olsaydı insanoğlunda. Ya sen bu adamla tanıştın ama 2025'in Ocağı'nın ikisinde bu insan ölecek. Çok zor bir ömür olurdu. Evet, ya da ne bileyim 3 ay evvel, 2 ay evvel tele çok büyük bir kayıp. Ailesi için, Türkiye için, müzik camiası için, Allah geride kalanlara sabır versin. Bu tür insanların hayatını kaybetmesi şöyle unutturmuyor kendilerini. Sanatçı bir şekilde sanatıyla kendinden bahsettirecek yani ölümsüz bırakmış. Bizler de e, ölüp gideceğiz. Torunlarımız belki torunlarımızın torunları o şarkıları dinleyecekler. Hep o şarkılar var olacak yani. Bir Ferdi Tayfur gerçeği artık dünyada. Yani şöyle bir şey var Ali. Tarih 2500'de olsa. 2000... Meseller bırakmış. Bizler de e, ölüp gideceğiz. Torunlarımız belki torunlarımızın torunları o şarkıları dinleyecekler. Hep o şarkılar var olacak yani. bir Ferdi Tayfur gerçeği artık dünyada. Yani şöyle bir şey var Ali. Tarih 2500'de olsa. 2700 olsa veya 3000 de olsa ben zannetmiyorum huzurum kalmadıya bir şey olmaz ben de özledime bir şey olmaz. Evet. Ne diyorsun abi? Tüm merkezde sabır Evet bizim şarkılarımız 10 şarkı gücünde diyorum. Yani diğer radyolardan farklı olmamızın sebebi işte bu şarkılar bu şarkıları söyleyen sanatçılarımız Ferda abimizi rahmetle saygıyla duayla ile minnetle anıyoruz. Ben hala tabi şu anda <gülüyor> yani tam idrak edemiyorum yani. Ancak yarın herhalde karşılamaya gittiğimizde anlayacağız bazı şeyleri. Çok şanslıyız. Onlarla aynı masada oturduk. Aynı ortamı paylaştık. Sohbet edebildik. Bunun da en büyük sebebi dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Ne diyelim? Allah, sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Şimdi bilmem neredesin? Benden uzak kimin? Garip derki ne Derdim kime söyleyeyim? Can vermeden gel göreyim. Öleceğim senin için. İbadetim senin için. Doğalarım senin için. Senin için. Değerli bir sanatçıyı, bir ustayı kaybettik. Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı. Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 5 Kasım 1945 tarihinde dünyaya geldi. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı köyünde doğan sanatçıya adını, dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey'i koymuş. Oğlunun eğitimine düşkün olan Cumali Bey'in, pavyon çıkışı öldürülmesiyle eğitim hayatı sona eren sanatçı, yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, Babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir. Yıldızlar da kayar, durmaz yerinde, solar güzelliğin kalmaz yüzünde, sensiz can verirken, son nefesinde bir yudum su vermeyen, Gelemez misin? Gelemez misin? Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı, okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken, yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur. Üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip Luna Park gazinosunda iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra Leyla aşkınla beni öldürdün adlı ilk planı doldurur ve bu plandan 500 lira kazanır. Ferdi Tayfur 1968 yılında Seda Plak'la iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Sen... ve çiftlikteki işlerin başına geçer. Diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve 3 yıl aranın ardından yaptığı "Huzurum Kalmadı adlı plağa yayınlanır. 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Dur Dinle Sevgilim Kır Çiçekleri adlı 45'likle çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı "Yüreğimde Yara Var" bana gerçeyse Görsev plak adına yaptığı "Duğ Dinle Sevgilim" kır çiçekleri adlı 45likle çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı "Yüreğimde Yara Var" bana gerçekleri söyle adlı 45likle adını duyurur. 1975 yılında Eleanor plaka transfer olur. Önce bırak şu gurbeti. Ardından Çeşme adlı şarkısıyla adını duyurur. Bir başka hüzün taşır bu şehrin geceleri Bana seni anlatır bu şehrin geceleri Yaklaşık 30 yıldır birlikte yaşadığı 2007 yılında ayrıldığı sinema oyuncusu Necla Nazır'dan ses sanatçısı Tuğçe Tayfur adında bir kızı olmuştur. Habibe Ümyani Demir'den de sanatçının Ferdi Taha adında bir çocuğu vardır. Ferdi Tayfur son 14 yıldır Marmaris'te yaşamını sürdürmüştür. 2020 yılında oğlundan böbrek nakli yapılan ünlü sanatçı Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Genel Cerrahi Bölümünün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti. Başından yok ise sevdayın nevi, nereden bir zil çektiklerimi, şaştım da bir aşık oldum, Kıskandı zıralım berek Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı Kral ailesi olarak sanatçımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Bir yanda...